Oh yeah. Hvala Merhaba kainat Bugün 20 Eylül Salı Yıl 2016 Ay 9 Gün 264 Hızır 138 1437 Hicri-i Zilhice 18 1432 Rumi Eylül 7 Günün rubayisi İçin temiz olmadıktan sonra Hacı hoca olmuşsun kaç para Hırka, tesbih, post, seccade güzel Ama Tanrı kanar mı bunlara Ömer Hayyam sabah din Eyüpoğlu çevirisi Büyük Saatle Marif Takvimi Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madracan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışı Queen grubunun eski bir parçasıyla yaptık. 39. 1939'daki uzay araştırmacılarının hikayesini anlatıyor. Uzaya çıkıyorlar dönüşte de 100 yıl geçmiş olduğunu fark ediyorlar ve Einstein'ın özel relativite görecelik kuramı. Dolayısıyla ona uygun olarak zaman akışındaki bir farklı algılamadan dolayı döndüklerinde kendi bütün sevdiklerinin ya çok yaşlanmış ya da acayip, çökmüş ya da ölmüş olduklarını görüyorlar. Böyle bir hikayeyi anlatıyor. Neden? Çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Her Şeyin Tarihi anlamına gelen Aynalar kitabından bakarak biraz daha görmeye çalışalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Fotoğraflar Dünyanın en hüzünlü gözleri New Jersey, Princeton, Mayıs 1947. Fotoğrafçı Philip Haldman ona sorar. Siz barışın sağlanacağına inanıyor musunuz? Ve makinenin deklansöründen klik sesi geldiği anda Albert Einstein şöyle der ya da mırıldanır. Hayır. Birçok insan Einstein'ın Nobel ödülünü görevlilik kuramıyla aldığını O meşhur cümleyi, her şey görelidir, izafidir dediğini, söylediğini ve atom bombasının mucidi olduğunu sanır. Oysa gerçek, Nobel'in ona görecelik kuramı nedeniyle verilmediği ve o cümleyi hiçbir zaman söylemediğidir. O keşfet, keşfettiklerini hiç keşfetmemiş olsaydı, Hiroşima ve Nagasaki gibi şeylerin yaşanması belki mümkün olmazdı ama, Netice itibariyle bombayı icat eden o değildir. Ve o çok iyi biliyordu ki yaşamı güzelleştirmek için doğmuş olan buluşları o yaşamı yok etmekte kullanılmıştı. AYNALAR Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru. Sadeyiz. Evet, tarihte bugüne de bir kısaca göz atalım. 1970'te bugün Suriye tankları Ürdün'e giriyor. Çünkü Ürdün'le Fedaîin diye adlandırılan grup arasındaki sürekli çatışma var. Ve Suriye müdahale etmiş tarihte, Ortadoğu'da Doğu'da hiç de az, az rastlanmayan olaylardan bir diğeri şiddet çatışma. 1942'de bir takdim tehir yaptık. Önce 1970'de başladık, sonra 1942'ye dönüyoruz. Bugün Holocaust, Ukrayna'da Letici kentinde ya da kasabasında holokostla ilgili şöyle bir olay iki gün içinde sadece iki gün içinde Alman SS'leri yani silah şey birlikte nazi birlikleri Schutzstaffel diye kısaltılması SS deniyor en az 3000 bin Yahudi acımasızca göz, gözünden yaşına bile bakmadan katletmişler 1942'de bugün oluyor iki gün içinde 3000 bir mezbaa durumu. 2011'de de Amerika Birleşik Devletleri ordusu ne sen sor ne ben söyleyeyim diye Türkçeleştirebileceğimiz bir politikayı benimsiyor ve orduda geylerin ve geylerin ve lezbiyenlerin ilk defa açıkça kendilerini eee Yani deklara etmeden ama izin verebileceklerini söylüyor. Görev alabileceklerini söylüyor. Böylece Amerika Birleşik Devletleri ordusu kurulduğundan sonra 250 yıla yakın bir zaman sonra geylere de askerler arasında yer alabileceklerini söylüyor geylerin de. Suriye demişken dün çok trajik bir olay oldu ondan bahsedelim. Çok fazla yerde haberini görebilmeniz mümkün olmayabilir. Dün e, ateşkes bozuldu ve bayram boyunca devam eden ateşkes bozuldu ve ardından çatışmalar başladı. Hava saldırıları da beraber beraberinde başladı. Bu hava saldırılarından bir tanesi de Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nin konvoyunun bulunduğu e, araçlara yapıldı. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Halep'e, kuşatma altındaki Doğu Halep'e götürürken e, havadan... Uçaklar tarafından bombalandı bu konvoy. Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Stefan Demistur'a kuşatma altındaki sivillere yardım götüren konvoyun uzun süren izin ve hazırlık süreci sonunda yola çıkmış olduğunu belirtti. Ve saldırıyı da zorbalık olarak e, niteleyerek kınadı. Suriye hükümeti saldırıyla alakalı bir açıklama yapmamış bir Bisturçuk'un haberine göre. E, Suriye insan hakları gözleme bir yardım konvoyuna yapılan saldırıda 12 kişinin öldüğünü duyurmuş. Birleşmiş Milletler'in konvoyuna yapılan saldırıda. Gözlemevi, Urmel Kübra kasabası yakınlarında gerçekleşen saldırının Suriye ya da Rus uçakları tarafından yapıldığını iddia ediyor. Çatışmasızlık 7 gün sürdü. Her iki tarafta birbirinin suçları çatışmasızlığa uymamakta. Evet, ona ayrıntılı olarak gireceğiz. Esas. Dün e, Halep'teki bombardımanlarda en az 32 kişinin öldüğünden bahsediliyordu. Akşam saatlerinde e, iptal edilmişti. oradan kaldırılmıştı ateşkes. Humus, Hama ve İdlib'de de Hükümet güçleri havadan e, saldırılarına devam ediyormuş. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da kendi aralarında uzlaşma yolladıklarını açıkladıkları sırada. Evet e, Suriye'den bir açıklama var aslında. <gülüyor> Guardian'dan Julian Berger'ın yazdığına göre e, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı suçlamış. Bu saldırıdan. Konvoy saldırısından. Konvoy saldırısından ötürü bunu da Rusya, şey Suriye açıklamış. Çok son derece karışık ve trajik bir durum var evet yani Ateşkesin bozulması kim bilir ne kadar zaman içinde tekrar umutlarında büyük ölçüde kırılmasına yol açacak olay da yardım konvoyunun havadan vurularak tam da yardımı gerçekleştirdiği sırada olması olabilecek en trajik olaylardan biri olsa gerek yani bence savaşın en trajik olaylarından bir tanesi olsa gerek hadi şeyi anlıyorum karşı birbirlerine karşı savaşan taraflar ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Esad'ı bombalamasını ya da aynı şekilde havadan yaptıkları bu halı bombardımanıyla beraber varil bombalarıyla beraber alttaki insanların canını okumalarını anlıyorum ama oraya yardım çalışan olarak gitmiş ve anlaşılmış bir metin üzerinde hareket eden insanların üzerine bomba yağdırmak nedir? Evet çok gerçekten felaket yani Halep yakınlarında e, isyancıların elinde bulunan bir bölge <gülüyor> bayağı Amerika şey Birleşik Milletlerin yardım konvoyu giderken <gülüyor> daha birkaç saat sonra oluyor üstelik Suriye askerisi ordusu ...şeyi açıkladıktan sonra ateşkes bitti demesinin hemen ardından bu sefer yardım konvoyunun bombalanması 31 şeyden oluşuyor kamyondan oluşuyormuş. Junenberg Burger'in yazdığına göre. Ve Suriye Kızıl Kızıl eee sark diye kısaltılıyor. Ya Suriye ya Rus uçakları tarafından tam da yardımı devrederken Urem El Kübra denen bölgede, kırsal bölgede hakikaten Akıl almaz bir şey ayrıca da... Doğu Alep'te yaklaşık 275 bin sivil gıda ve ilaç yardım bekliyor bu arada kuşatma altında. Onların üstüne de yardım yerine <gülüyor> bomba, bombardıman yağıyor onu da belirtelim. Buna evet. döneceğiz tekrar. Bir ufak düzeltme yapayım. Dün ama biz bizden kaynaklanmayan bir hatayı olsun biz gene de düzeltelim. Kurban Bayramı tatilinin trafik kazası bilençosu bizim verdiğimiz gibi değilmiş... Yani bizim gazetelerden ve çeşitli kaynaklardan elde ettiğimiz gibi değilmiş. Daha fazlaymış. Onu düzeltiyoruz. Dün biz 74 ölü ve 615 yaralı olarak vermiştik. Halbuki Anadolu Ajansı 103 ölü olarak vermiş ve 7175 yaralı diye vermiş ki buna inanmakta güçlük çekiyorum yani 7000 hmm. kişi 10 günde yaralanmış olamaz herhalde bir yanlışlık var yani 175 olsa gerek ya da 75 filan olsa gerek ama yani yoksa 10 katı olur geçitmiş senedir evet ama aynen elimdeki haber bu yani print de aldım başbakan bir neli yıldırım print yazmadıysa da... sorun yok Yani böyle bir şey. Da baba Bayramı tatilindeki trafik kazalarında 103 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 10-18 Eylül tarihleri arasında 9 günde 3129 trafik kazası meydana gelmiş. İnanılmaz bir şey. Günde 300. 300'den fazla ve bu kazalarda 103 kişi hayatını kaybediyor. Günde 10 10'dan fazla oluyor bu da. Ve Eğer bu haberde tekrar yarın düzeltiriz ama doğruysa hakikaten inanmakta da güçlük çektiğimiz bu haber doğruysa 7000'in üzerinde de insan yaralanmış yani. E, Kurban keserken etrafını kesenler de dahil midir? Yok trafik kazası sadece bu sadece olur. yani 700'e yakın insan yaralanıyor her gün her gün buna da tatil diyoruz. Yoktur öyle bir şey ya. Geçtiğimiz senelerde 700'lüye verildiği için rakam belki bir fazla sıfır koymuşlardır. Evet. Böyle bir sonucu ortaya çıkarmışlardır ama öyleyse ama çok yaz, değişik. yazıyla yazılmış. 7 rakam 1000 yazıyla sonra da tekrar rakam. Yanması Evet. Burada bir yanlışlık olsa gerek diye düşünüyorum. Ama ölü sayısı konusunda gerçekten dünkü rakamlara epey bir ilavede bulunuyoruz. En az 30 kişi daha il ilave ediyorsa en 29 kişi. Evet bu böyle. Şimdi dönelim savaş, çatışma ve barış durumlarına maalesef e, barıştan bir hayli e, uzağa gene gittik. Biraz önce söylediğimiz çok trajik durum. Suriye'de çatışmasızlık sona erdi. ...hava saldırıları yeniden başladı... ...Moskova ve Washington'ın öncülük ettiği... ...Kurban Bayramı'nın ilk gününde... ...uygulamaya sokulan çatışmasızlık... 7 günün ardından... ...gayet kanlı bir şekilde sona erdi... ...ve trajik bir şekilde... ...İnsan Hakları... ...Suriye İnsan Hakları Gözlemevi... ...Halep'te saldırıları yeniden başladığını doğrulamış... ...muhaliflere yakın bir İngiltere merkezli... ...kuruluş bu... ...Humus Hama İdlib'de hükümet güçlerinin... ...hava saldırılarına devam evet. ettiğini belirtmiş... Bu BBC Türkçe'nin haberi. Yeni bir haber bu değil mi? Anlasa, e, şimdi ondan sonra e, Amerika ile Rusya e, anlaşmayı uzatmanın yollarını aradıklarını açıklamıştı. Amerikalı ve Rus diplomatlar, Amerika Birleşik Devletleri ve Rus Federasyonu mensubu diplomatlar bugün New York'ta bir araya gelecekler yaşasın. Suriye hükümeti dün yaptığı açıklamada terörist olarak nitelediği muhalif grupların çatışmasızlığın esaslarına uymadığını belirtmiş. Şu her kafadan her taraftan ayrı bir şey geliyor. Tabii yani şu savaş sırasında en fazla insanı öldüren kişinin yaptığı bir değerlendirme bu. Tarafın yaptığı bir değerlendirme. Yani şöyle düşünün en, başın, en basitinden Ülkenize bu insanların gelmesini istemiyorsunuz. Göçmen olmasını istemiyorsunuz yaşadığınız sokakta. Hatta olduğu zaman da problemlerle karşılaştığını söylüyorsunuz. Mesela Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria göçmen kampında çıkan yangında çadırlar ve prefabrik evrel tahrip olmuşlar. Yaklaşık 4000 göçmen yangın sonrası tahliye edilmiş. Adanın çeşitli yerlerine dağılmışlar ve bunu problem olarak görüyorsunuz. Tamam bunu anlıyorum. Korkunç fotoğraflar var. Yani alev alev yanıyor çadırlar falan ve binlerce göçmenin zaten yerinden yurdundan çoktan olmuş insanların yeniden Relokasyonu yapılacak Nereye yapılacak Kim hangi çadıra kimin parasıyla Buluyla belli değil Moria'da bu gerilim birkaç gündür sürüyormuş Onun da haberini yeni öğrendim ben Çok fazla yerde çıkmadığı için Sadece bu olaylardan sonra öğreniyorsunuz Göçmenlerin durumunu Tamam istemiyorsunuz bunları Ülkelerinde kalmasını istiyorsunuz Ülkelerinde kaldığı zamanda çatışmaların ortasında kalan insanların Kuşatmaların alt, altında kalan insanların Tepesinden bomba yağdırılmasına da Tamam sesinizi çıkarmıyorsunuz Ama bu insanlara gıda, ilaç ve su yardımı yapan konvoyların vurulmasına bari ses çıkarın. Böyle bir şey olamaz. Hastanelere de, hastanelerde çocuk çocuğun katledilmesine, doktor, hemşire, hasta bakıcı Bunları zaten her gün söylediğimiz On, onlara için... Onlara bile ses çıkartmıyorsunuz. Onlara bile ses çıkarmıyorsunuz ama oraya Birleşmiş Milletler görevlisi olarak giden... ...ve Birleşmiş Milletlerin anlaşması üzerine giden insanların tepesine bomba yağdırılmasına ses çıkarmayacaksanız... ...yarın bir gün bu sizin başınıza geldiği zaman ses çıkaracak suratı bulamazsınız, yüzü bulamazsınız. Çok büyük bir adaletsizlik var burada. Evet ve tabii şeyi de çok dolaylı gibi görünse de son derece önemli bir şey var... Meta analiz diye yapılan şeylerde dünyanın en saygın kuruluşlarının bir araya gelerek yaptığı araştırmalarda iklim değişikliğiyle küresel ısınmayla şiddet yükselişi arasındaki neredeyse kesin bir istatistiki korelasyon kuruldu. Onu da hesaba katmak lazım. Şiddet artıyor çalışmalar evet. her yerinde dünyanın. İşte burada da böyle. Yani. Anladığınız zaman da işte karşınıza böyle fotoğrafı, ikonografik bir fotoğraf çıkması lazım. Aylan el-Kürdi gibi ya da Ümran gibi. Bu fotoğrafların çıkması lazım ki ardından da e, üzülesiniz evet. ve empati kurabilirsiniz. İlla bir, bir fotoğraf mı lazım empati kurmanız için? Birleşmiş Milletler konvoyu bombalanır mı ya? Evet. Bu kadar basit. Suriyeli yetkililer saldırıda 60'tan fazla askerin öldüğünü belirtmişti biliyorsunuz. Bir de Amerika'nın verdiği bir saldırıda insani yardımda. Ulaşamadı. 275 bin kişi gıda ve ilaç yardımı bekliyor. Şu anda bunu bekliyorlar. Yani 500 bine yakında insan, yarım milyona yakın insan hayatını kaybetti. Türkiye'deki gazetelerin bir kısmında seviniyorlar kuşatma altına alındı tekrar cihatçılar diye. O kuşatma altına alınan cihatçıların biraz önce söylediğiniz rakamlarla beraber içerisinde yaşadığı sivillerin olduğu bölgede olduğu unutuluyor sürekli. Ve unutulduğu içinde ne oluyor? Sadece cihatçılar ve rejim güçleri arasındaki bir savaştan bahsediyorsunuz sanki. İnsanlara yardım dağıtmaya İnsani giden... İnsani yardım ulaşamadı evet. Ee, Araçları bombalıyorlar sonra. 275 bin kişi bekliyor. Aç bir ilaç. Tam anlamıyla gelmenin ve evet, Türkçedeki deyimin 40 bin kişilik yardım malzemesi taşıyan konvoy da Türkiye sınırında bekletiliyor. Uluslararası Kızıl Aç örgütü Humus'un Talbise ilçesine yardım dün ulaştı diye de bir açıklama yapmış. Ama çok ağır bir durum var hakikaten. Bu arada Brun bölgünde haberine göre Türkiye rolünü bu komşu çatışmasında artırma durumuna girmiş durumda. Beş bin kilometrekarelik bir bölgeyi temizlemek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün söylediği gibi bir durum var. el Elbaba doğru ilerleniliyor. Evet. Şükle büyük bir ...kavganın verileceği söylenen el Elbaba doğru ilerleniyor. Ve bu kimsenin... E, ...bilgi sahibi olmadığı... ...durumunun da... ...en ilginç örneklerinden bir tanesini de... ...Jeffrey Sachs söylemiş... ...Earth Institute, Yeryüzü Enstitüsü... ...direktörü... ...ve Amerikan e, halkının... ...tamamen... E, ...Amerikanın e, Suriye'de oynadığı... ...rol, e, rol konusunda... ...yani... ...yardımcı mı... ...cinayet mi... ...ne olduğu konusunda... ...herhangi bir bilgiden yoksun bırakıldığı... ...karanlıkta bırakıldığını söylemiş... ...ve özellikle de... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...bu bütün melanetlerin... ...başlangıç noktası sayılabilecek olan... ...Irak şeyine... ...istilasına... ...giden... ...oylamada tek aleyhte oy veren... ...kişi... ...senatör... ...Barbara Lee... ...di... Evet. Ee, o yapmış açıklamayı 15 senedir devam eden sürekli savaş durumunda dünya bunu da asla unutmayalım Amerika Birleşik Devleti de 15 senedir sürekli savaş altında 7 ülkeye yaymış durumda orada e, askeri gücün kullanılmasına hayır oyu veren tek insan Barbara Lee'de demiş ki yeni bir savaşımız var Suriye'de demiş çok önemli aslında söylediği ve e, ...kongrenin açık... ...en azından şunu görmesi lazım... ...Amerikan halkına... ...bunun maliyetini ve sonuçlarını... ...anlatması lazım... ...böyle bir şey demokrasilerde olamaz demiş... ...2001... ...kararı bu... E, ...yönetim... ...onlara açık çek veriyor... ...ve hukuki bir temel sağlıyor... ...yani ben boş... ...senet... ...diyorum demiş... ...açık çek demiş... E, bu, bu kabul edilemez demiş ve 250 binden fazla Suriyeli hatta 400 bine yaklaştı galiba değil mi? Evet. Sayısı öldü 5 yıllık şey için her yıl 100 bin kişi falan ölüyor artık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmuş. Çare bu hall oldu. Aynı şekilde ray temizlendi. Şimdi baba doğru ilerliyoruz. Orda oraya oraya kadar niye iniyorsunuz? Şimdi soru bu. Yay ineceğiz bizim bunlara buraları bize tehdit unsuru olmaktan çıkaracağız. ...dememiz gerekiyor demiş. Ee, ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için... ...Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken... ...gazeteciler açıklamalarda bulunmuş. Şimdi benim korkum şu... ...baba kadar ilerlediniz, babunun aşağısında... ...Esat güçleriyle karşılaştığı zaman... desteklediğiniz Özgür sürüyordu ...kuvvetleri. Ne olacak? Bu çatışma içerisinde Türkiye'deki tankların... ...konumu ne olacak? Yani Birleşmiş Milletler... ...konvoyunu bombalamaktan korkmayan... ...rejim gelip Türk tanklarını bombalamaktan mı... ...korkacak? Tamamen köşeye sıkışmış... ...bir aslan gibi her tarafa saldırıyor... Aslan da demek pek mümkün olmayabilir aslında ya Köşeye sıkışmış gibi Her tarafa saldırıyor ve bu saldırımdan herkesin nasıl evini alıyor Pazar yerleri Okullar Hastaneler Zaten siviller Aslan mı dedin Esad zaten evet. asla aslan demek Evet o yüzden Esed deniyor muhtemelen Güneş burcunda burcundadan geliyor evet. Şöyle bir durum söz konusu Bu olanlar buraları bombaladıktan sonra Türk tanklarını bombalamaktan korkarlar mı? Bana kalırsa korkmazlar. Ya bilmiyorum çok Ondan son sonra derece önemli orası değil ki. sorular bunlar. Yani Erdoğan Suriye'de baba kadar ilerlemeyi, ilerlemeyin diyorlar. Nereye gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz demiş. Burada bir soru daha var. Bunu da ben e, sorayım dinleyicilerin izniyle. Nereye gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz sözünde. Gerekliliği kim tayin ediyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olması lazım değil mi? Normal olarak anda, silahlı kuvvetlere... Şu anda kesin. böyle bir durum söz konusu değil. Değil. Tezkerede geçirilmedi. Süresi filan da e, bilebildiğim kadarıyla bitmiş durumda. Evet. E, peki e, kim tayin ediyor bu gerekliliği? E, Erdoğan tayin ediyor? E, muhtemelen onun kurmaylarıyla beraber tam, şey yapıyordur. Tek başına her şeyi yapabilecek Ama kadar... Ama bu şey. gerekliliği... Benim bildiğim e, Führer yaptı onu. ...her şey şu cepheden gireceksiniz, şunu alacaksınız... ...şuradan şunu yapacaksınız diyen bir Almanya'da Führer vardı. Evet, Führer. Peki şey... ...yani bu gerekliliği... ...nereye gitmemiz gerekiyorsa... ...gideceğiz. Bizim buraları bize tehdit unsuru olmaktan... ...çıkarmamız gerekiyor. Yani Falan buradaki demiş. benim anladığım Rakkaya'dan bahsediyor muhtemelen. Amerika Birleşik Devletleri'nin bize ilginç... teklifleri vardı, açıklaması da vardı daha önce. rakka'ya kadar inebilmekten bahsediliyor... ...ma o da o kadar kolay değil gibi duruyor şu anda. Evet ama ters kere e, yok bir, bir tanesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tamamen devre dışı zaten tatilde. Türkiye e, yabancı topraklarda e, Genelkurmay Başkanı'nın da söylediği gibi biz burayı meşru müdafaa için kullanıyoruz. Yoksa hiçbir şey, komşunun ya da başka herhangi bir yabancının şeyinde gözümüz yok diye bir açıklama yapmıştı. Güzel de Yani tezkere yok, belge yok. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın şekil şartı olarak Cumhurbaşkanı olmasını sağlayacak anayasanın 90. maddesi yanılmıyorsa gereğince belgesi de yok. Evet. Diploması. Ben onu bilmiyorum. Yok. Erdoğan Suriye'deki geçiş hükümetinde Esad olmamalı demiş bu sefer de. Bu yeni bir haber. Daha önce Esad olmalı denildi mi? Denildi. Kim demişti onu? Yıldırım, tabii. Başbakan Binali Yıldırım demişti. Önce Erdoğan'ı söyleyelim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor Cumhurbaşkanı. Reuters'a bir açıklama yapıyor ve e, öyle demiş. Ha buldum ha bir bende. 20 Ağustos'ta yayınlanmış BBC Türkçe'de bineli Yıldırım Suriye Devlet Başkanı ve Esad'ın geçiş sürecinde rol alacağını, rol olabileceğini, olabileceğini ancak ülkenin geleceğinde yeri olmadığını söylemiş. Evet. Burada net evet. çizmediğiniz için kafalar karışıyor işte böyle. Cumhurbaşkanıyla eee Başbakan arasında çok ciddi bir çelişki çıktığını da bizim gibi Karınca kararınca haberleri takip etmeye çalışan e, haber organlarında elbette bu çelişmede e, çıkacaktır. Ama yani Erdoğan'la Yıldırım'ın sözleri arasında taban tabana bir zıtlık olduğunu da söylememiz lazım. Bu arada Cumhurbaşkanı şeyde konuşma yapacakmış. Anladım ama benim aklıma şimdi şey geliyor. Bu olaylar yaşandı bitti ve ardından da Birleşmiş Milletler'in konvoylarına kadar bombalandı. Ve bu bombalama emrini veren kişiyle beraber oturup aynı masada durabilecekler mi diğer insanlar? Ya da durduğu takdirde neler kazanacak neler kaybedecek? Gelecekte bu nasıl bir örnek olacak insanlar için ve diktatörler için? Benim merak ettiğim sorular bunlar. Tabii bunlar bu şekilde e, hallediliyor aslında. E, esas itibariyle e, çok e, muazzam sorunlar var. İklim değişikliği konusunda da e, acayip sorunlar olduğu ortaya çıkmaya başladı. Kuzey Kutba eriyor bütün deniz seviyeleri yükseliyor ve felaket bir durum var. Bunun üzerine e, Cumhurbaşkanı da herhalde bir konuşma yapacaktır Birleşmiş Milletler'de. Sen böyle bir haber gördün mü? Yani bu iklim değişikliğini i̇klim önlemek için bütün bu fosil yakıtlardan derhal vazgeçmemiz gerekecek ve büyük bankalarda bu belli başlı fosil yakıt şeyini yakıtları finanse etmemeleri gerekir diye bir konuşma yapacağını bekliyorsun değil mi? Elbette. Bu sellet falan. Elbette. Plan. Yani çünkü mesela Endonezya'daki bu orman yangınlarının şeyi çıkmış ortaya. illegal ormanları yangınları yakıyorlar ya palmiye yağı için elde etmek için. Şampuan filan yapmak için. Dudak boyası, cilası filan. Yüz bin kişinin ölümüne yol açmış. Yüz bahsediyoruz. Orman yangınlarının. Hatta bu fotoğrafı da vardı. Şeyde gördüm galiba. Çok acayip bir fotoğraf vardı Guardian'da gördüm. Bir çocuk balık tutuyor iskelenin kıyısında hı hı. elinde oltayla. Bütün ortalık başka hiçbir şey yok. Çocuk ve iskeleyi görüyorsun etraf kahverengi bir, bir ortam. Mesela elle boyanmış bir tablo gibi yani o şeyden sispustan dolayı. 100 bin kişiden fazla insanı öldürmüş oluyor. İşte bunları herhalde konuşacak Cumhurbaşkanı etraflı bir konuşma yapacakmış. Ve söyleyecek. Umarım bunları diye bekliyoruz ama inşallah böyle olur. Evet, savaş çatışma ve böyle mültecilerle ilgili güzel bir haber var. Onu söyleyelim. Çok büyük bir gösteri yapıldığı Londra Parlamento Binası'nın önünde ki meydanda ve şeyler döküldü ortaya. Bütün protestoyu bazı eşyalarla yaptılar. Can yelekleri, binlerce can yeleğini sererek yerlere çok ilginç bir şey oldu. Doğrusu gösteri İngiliz parlamentosu önünde sığınmacılar için can yelekli bir protesto. Birleşmiş Milletler Yüksek Konservliği'nin bulunduğu örgütler aralarında yani onun da bulunduğu sığınmacı krizine dikkat çekmek için Parlamento önünde can yeleği bırakmışlar. Bu aslında bir sığınmacı krizi değil, mülteci krizi değil, iklim krizi de değil. Bu bir eşitsizlik ve yoksulluk ve savaş krizi aslında. Ama gene de çok önemli bir mücadele biçimi olduğunu söylemeliyiz. Ekonomi ve işbirliği ve kalkınma 2500 teşkilatı... 2500 can yeleği konmuş. Hmm. Hmm. Direkt şeyin önüne. Evet. Trafalgar mı Big Ben'in önü Ben ya, gitmedim Londra'ya da o yüzden bilemiyorum ya, Olağanüstü bir manzara Yani gerçekten Müthiş bir fotoğraf Sırf can yelekleriyle doldurulmuş koskoca alan Evet Bakalım uyanacaklar mı OECD 2016 göç raporunu açıklamış Sığınmacıların göç ettiği ülkelerin ekonomisinin Olumlu yönde katkıda bulunduğu gibi ilginç bir gerçek ortaya çıkmış nedense Raporda sığınmacıların gittiği ülkelerde pozitif katkıda bulundukları belirtilirken göçmenlerin entegrasyonuna ilişkin önlemlerin alınması için de uluslararası işbirliği çaresi yapılmış. Raporda üye ülkeler göç konusunda kamuoyunda yer alan kuşkuları gidermelidir. Göç, göçlerin ve orta düzeyde, orta, orta ve uzun vadede ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasına olumlu etkileri olacaktır ifadesi kullanılmış. Avrupa'daki büyümeye katkıları %70'miş. Göçmen akışının 10 yılda zirvede olduğundan bahsediliyor ve aynı zamanda ...Almanya'dan gelen bir haber vardı... ...Almanya'da da göçmen kökenlerinin sayısı... ...rekor seviyeye ulaşmış... ...yaklaşık 17 milyonu aşmış... E, ...rekor düzeye ulaşan rakamları kıyasla... ...göçmenlerin istihdam... ...imkanları ve aynı zamanda... E, ...eğitim seviyelerinin ise... ...düşük olduğu da belirtilmiş... ...ne kadar şaşırtıcı değil mi... ...bütün bunlar... ...evet son olarak da şeyi söyleyip bir ara verelim... ...sonra devam edeceğiz... E, ...Birleşmiş Milletler'de... E, Yalnız konuşma yapan sadece e, Cumhurbaşkanı Erdoğan olmayacak. E, Halkların Demokratik Partisi e, Milletvekili Sarı Yıldız'da, Faysal Sarı Yıldız'da konuşmuş ve Cizre'de <gülüyor> Birleşmiş Milletler e, insan Hakları oturumunda konuşmuş tanık olarak ve şunu söylemiş Cizre'de 79 gün süren operasyonlar boyunca ...tanıklıkları aktarmış... ...257 insanın öldürüldüğü... ...ilçeye ilişkin gerçeklerin gizlenmeye... ...çalışıldığını söylemiş... Hmm. ...Cizre katliamının delillerini... ...Uluslararası Camii'ye sunmaya... ...hazırız demiş... ...Birleşmiş Milletler... ...İnsan Hakları Konseyi'nin... ...33. İnsan Hakları oturumunda anlatıyor... Ve 2016 Şubat'ında Derya Koç'un televizyonlara bağlanıp az önce Bodrum'da bulunan 20-25 yaralının üzerine benzin dökerek yaktılar. Şimdi de birinci ve ikinci katta olan bizle, biz 25'e yakın kişiyi yakacaklar sözlerini hatırlatmış. Bir hafta sonra da Derya Koç'un bu sözleri söyleyen Derya Koç'un cenazesinin ailesine teslim edildiğini söylemiş. Mahalleler top atışlarına tutulduğu için aralarında üniversite öğrencisi, sanatçı, siyasetçi ve gazeteciler olan 143 insan 3 ayrı bodruma sığındı, yardım çağrısında bulundu. Sığınmacıların isimlerini ve adreslerini hükümet ve devlet kurumlarıyla paylaşmamıza rağmen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti dünyanın gözü önünde bu insanları ateşe verdi diye konuşmuş. İnsanlık suçu demiş cizra bu bir vekil olarak halkımın yanındaydım vahşet bodrumlarında benzin dökülerek yakılan ve cesetleri parçalanan insanların çoğunu tanıyorum demiş ölenlerin yanık et kokusunu üzerimde taşıyorum hala parçalandıkları için teşhis edilemeyen cesetler var oradaydım ve vahşetin tanıklığını yaptım demiş. Ve Birleşmiş Milletler'in inceleme talebinin de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından hala yanıtlanmadığını da söyleyip şöyle bitirmiş. Gerçeklerin üzeri kapatılmak isteniyor. Cizre'de yakılan insanlıktı. Bunu hatırlatmak isterim. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Ancak sizler bu gerçeğin ortaya çıkmasında aktif bir rol oynamalısınız. Bu hepimizin birinci görevi olmalı. Yoksa vicdanı sürekli kanayan insanlık huzur yüzü göremeyecek demiş. T24'ten gördüğümüz bir haber. Yani uluslararası bir platformda bunların dile getirilmesi ne kadar işe yarayacak göreceğiz. Açık gaste. I Kalktı göçe ile dağ şerenleri kalktı göçe ile dağ şerenleri arar, arar giden eller bizimdir he he he hey. arabatlar yakın eder rağ yüce dağdana aşan yollar bizimdir he Vizim dirom Kılıcımız kirmani Belemizde kılıcımız kirmani Taşı deler mızramı temreni hey, hey, hey, hey. Hakkımızda devlet etmiş fermani Ferman, hey. ferman padişahın da He, he, bizim bizim Serinir Ölen ölür, kalan Saldar Bizimdir Hem Hem he, Bizimdir o Ruhi su ve arkadaşlarından Dinlediğimiz Bir parçaydı Daha doğrusu kendisi aslında Kendi sazı ve sesiyle göç. Konumuz da göç zaten. Çocuklar, göçler, balıklar adlı Halbimden aldık Dadaoğlu'nun bir türküsünü seslendirdi. 20 Eylül 1985'te ölümünün 20. şey 32. yıl dönümünde onu ona bir günaydın dedik. Ermeni kökenli Louis Su Büyük bir müzisyen ve Aynı zamanda aktivist ömür boyunca da aktivizmle Temayüz etmiş Öne çıkmış bir kişi Ona da günaydın dedik Evet e, Türkiye'de eğitim Başladı Büyük bir eksiklikle başladı Yalnız 130 bin eksik öğretmenle Çaldı diyor bugünkü Cumhuriyet gazetesi mesela Ohal gölgesinde toplam 18 milyon 43 bin öğrenci ve yaklaşık 900 bin öğretmen ders başı yapmış. Ama 130 bini geçen bir öğretmen açığı ve operasyonlarda hasar gören okullar nedeniyle bazı öğrenciler ders dilini duyamamış durumda. Diyarbakır ve Van'da bazı okullarda ders yapılamamış. Nusabin'de de yasak sürüyor. 6 mahalledeki 7 okul açılamamış Ayrıca da yeni yasaklar da var. Ona da değiniriz birazdan. Belki. Ee, çok bit listede gene sokağa çıkma gösteri, gösteri, protesto yapma yasakları olduğuna dair de haberler geliyor. Şeyi söyleyelim. Şöyleyelim. 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dersinde öğrencilere broşür dağıtılmış ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili broşürde öğrenciler için yeni bir ant e, yemin var şöyle deniyor asil ve temiz kanınla suladığım bu toprakları şehadetinle hayat bulan bu kutlu destanı gibi ifadeler yer alıyor şehidim Aziz ve mübarek hatıranın önünde bir kez daha söz veriyorum ki <gülüyor> üzerinden <gülüyor> asırlar geçse bile şehadetinle hayat bulan bu kutlu destanı asla unutmayacak. Asil ve temiz kanınla suladığım bu toprakları her hal ve şart altında tıpkı senin gibi canım pahasına koruyacağım. İnsanı insan yapan hasletlerin, vatanı vatan yapan değerlerin en mükemmel örneğini oluşturan şanlı direnişini Vatan aşkıyla kutsanmış bir yaşama bilincine dönüştürecek ve yarınlara istikamet çizen zaman ötesi bir ruh olarak muhafaza edeceğim diyor. Yeni ant böyle. Bir de iklim değişikliğiyle mücadele edeceğim diye sonunda. Bu şakaydı. Böyle şey yoktu. Ee, okullar açılınca Hatice Kamer'in bir haberi var BBC Türkçe'den. Diyarbakır'da veliler soruyor. Peki şimdi ne olacak? diye bir soru var. Evet. Önemli bir soru bu. Ee, yani yeni açıdan köprülerde vatandaşların e, biraz sorduğundan biraz farklı bir e, ama aynı soru aslında. Peki şimdi nasıl olacak diye soruyordu. Gişelerde 3,5-4 saat bekleyen e, kamyoncu şoförleri falan. Burada da Diyarbakır'da soruyorlar. Şimdi nasıl olacak ya da ne olacak sorusu binlerce okulun olduğu Diyarbakır ve ilçelerinde 3000 öğretmen açığa alındı darbe girişiminin ardından ilde 10.000'i Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası yani Eğitim Sen üyesi 18.000 öğretmen görevi yapıyor. Mesela en kalabalık nüfuslu ilçelerden Merkez Bağlar'da 12 ilkokul, 14 ortaokul, 11 lise var. 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 4000 300 öğrencisiyle en kalabalık okullardan biri ama üçü idareci eğitim sen üyesi 40 öğretmen açığa alınmış durumda. Ee, yani bilgilendirme ilanları vermiş Hatice Kamer dolaşıp ilginç bir röportaj gerçekleştirmiş. Her gelen soluğu müdür yardımcısının odasında alıyor. O da tıklım tıklımmış. Çocuğunun sınıfını öğrenmeye çalışan annelerin çoğu bir habermiş, habersizmiş o 40 öğretmenin açığa alındığından. Hepsinde şaşkın bir ifade beliriyor. Durumu öğrendiklerinde diyor. Müdür yardımcısının önünde liste. Başında büyük bir kalabalık. Her veliden ne olacak sorusuna müdür yardımcısı hepsine aynı cevabı veriyormuş. 40 öğretmenimiz açığa alındı. Bir haftaya kadar ne olacağı belli değil. Siz her gün gelip sorun. Nasıl? İlginçmiş. Siz her gün gelip sorun bilmiyoruz diyorlar. İsterseniz her gün gelip sorun mu diyorlar yoksa gelip her gün sorun mu diyorlar? yazana göre sizin nik dediğiniz galiba. Hatice Kamer siz her gün gelip sorun demiş. Bir hafta değerli olmayacak diyor. Desene de bir hafta en sonra az, gelip sorun diye. Neyse. Evet, odada bulunduğum yarım saat içinde diyor Hatice Kamer haberi röportajı yapan müdür yardımcısı bu cevabı en az 200 beliye tekrarlamış. Adam da yorulmuş olmalı müdür yardımcısı. Hayır bir de ertesi gün tekrardan gelip sorun bana. Bunları tekrar yorulayım diye onu anlamadım mı ben. ben de. Hemen çık git ve bir hafta sonra gel. Ha, zaten sormaya başlasa iki üç kişi zaten durmadan cevaplamak zorunda kalacak. 24 saat içerisinde iki yemek yese, bir su içse, bir tuvalete gitse zaten bitecek vakit. Ama arada kayıt ha, yapar. Hayır kayıt yaparlar. Kayıt mı yapar? Tabii bir ses cihazı koyarlar velilerin önüne. E, loop diyorlar ona değil mi? Böyle evet. Sürekli tekrar Her gelen velinin önünde. Evet enstallasyon. Yine gelin. Her Geline gün gelin. gelip sorun. Gelin gelin gelin. Her gün gelip sorun sorun sorun. Gelin. Evet peki biraz sonra odaya Ayşe adında başka bir veli giriyor iki çocuğuyla birlikte. Güneş Hoca'nın sınıfı hangisi diye soruyor. Diyorlar, yok Güneş Hoca falan mı? Çık dışarı. A yok. Açığa alındı diyorlar. Tamam. Benim, aynı şeyi söylüyor zaten? Ya Vasfiye Hoca diyor? Yok Vasfiye Hoca alalım. Çık dışarı. O da açığa alındı. Ee, öğretmenlerin akıbetini sormuş Ayşe. Ee, Veli Ayşe. Müdürün buna bir yanıtı yokmuş. Hı. O zaman başka okula nakledilmek istiyorum demiş Ayşe. Ama burada çözüm değilmiş. Neden? Çünkü bu okula giriş var, çıkış yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir de birçok okulda aynı durum varmış zaten. Hı -hı. Bu cevap onu nedense tatmin etmemiş yalnız Ayşe Hanım'a. Diğer velileri de ne olacak şimdi biz de boykot mu yapalım demiş. Ya şey falan çalışmıyor mu? Böyle çorba, sakal, ne bileyim. Tespih. Tespih. Tespit deniyor mu ona? Ha? Birden fazla ismi vardı ya. Bir şeyler. <gülüyor> Olur mu yani bir güzellik? Olmaz mı öyle şeyler? Onlar da mı işlemiyor? Sorun o kadar büyük mü? Sorun o kadar büyük. Mesela Güneş Hoca demin sözü edilen... 14 yıldır Yahya Kemal Bey adlı ilkokulunda görev yapıyormuş. Onu da görmüş. İlginç aslında. Açığa hoca da oradaymış yani. E, tebligatı almaya gelmiş. Ve e, açığa alındığını söyleyince gözleri dolmuş. Nedense. E, yani kaç sene demişsiniz? 14 dört. 14 senedir orada Muhtemelen dolmaması imkansız. Evet, benim bile dolabilir yani. Bundan sonra nasıl bir sürecin yaşanacağını o da öngörememiş. Ama yerlerine ücretli öğretmenlerin alınacağını söylemiş. Komisyon yani, kurulacak ya şimdi Atiz İğitici Komisyonu. Ama ağır bir suçu da var. Sendikalı bu öğretmen. Eğitim bu, sende mi? Evet. Arkadaşları da destek için eylem yapmışlar. Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere görevden evet, uzaklaştırmasını... Eğlence. Yani açığa alınan öğretmenlerin çoğu sendikaları aracılığıyla soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar. Eğitimsel merkezinde iki haftadır farklı eylemler yapılıyormuş. Oturma eylemi de var. Her gün açığa alınan yüzlerce öğretmen bu kararı boykot etmek için bir araya geliyor. Yok işte oturma eylemi yok. Yapmak istemişler. Dağılmayan gruba polis müdahale ederek dağıtmış Çünkü güvenlik güçlerini gruba... E 2000 2935 sayılı olağanüstü kanunun olağanüstü hal kanunun 11 M maddesini gereğince açık alanlarda stant açma, çadır kurma, basın açıklaması yapma, oturma eylemi yapma, miting, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşten ikinci bir emre kadar yasaklandığını hatırlatmış evet, Türkiye'nin batı bölgelerinde ve şehirlerinde bundan haber fazla alamamıyoruz ama Hatice Kamerin gerçekten çarpıcı röportajında şöyle de bir şey var. E, oturma eylemleri de her şeye rağmen sürüyormuş. Şey, şey, şey. Evet Şeyhmus adında bir öğretmenden bahsediyoruz. Çok, son derece ilginç bir konu bu. Geçen yılın son haftasında izinli olduğu için eyleme katılmamış ve bu yüzden listede adı yokmuş. Yani açığa alınmamış. Hmm. Ama sevinmiyormuş. Neden? Açığa alınmasına. Çünkü arkadaşlarına karşı mahcup olduğunu anlatıyormuş. Karar büyük bir yanlış diyormuş ve her gün bunu anlatmak için buraya geliyorum. Dayanışma yapıyor yani. Hı -hı. İlginç. O gün okulda olsam ben de savaşın ölümlerin bitmesi için o barışçılığı eleme katılacaktım. Ancak tesadüfen izinliydim gitmedim. Bugün işbaşı yaptım. Arkadaşlarımın çoğu açıkta vicdanen hiç rahat değilim demiş. Bak vicdanım vicdani bir durum var. Ama valilik ne demiş? Açığa alınıp göreve iade edilen yok. Demiş bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan böyle açığa öğretmenler göreve iade ediliyor diye bir haber çıkmıştı. Dün biz bunu okumamıştık evet. çünkü yanlış bir bilgi olabileceğini düşünmüştüm ben şahsen naçizane. Ee, zaten ben haklı çıktım valilik beni doğruladı. Hissi kable vuku da diyebiliriz buna valiliğimize ve il eğitim müdürlüğümüze iletilmiş herhangi bir liste bulunmamaktadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başladığından çalışmalar nasıl yürütülmektedir? İvedilikle. Hayır. Ne bileyim? Bilemedim. Titizlikle tabii. İvedilikle de ne demekti? Acele. Bu titizlik, yani burada halkımızın resmi makamlarca doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi önem arz etmektedir. Anladın mı? Yes. Bu arada memleketimden insan manzaraları da var. Manisa'da karşıdan karşıya geçmek istediği sırada İstiklal Marşı'nın çalındığını duyan bir vatandaş yol ortasına o yol ortasında tabii normal olarak saygı duruşuna geçmiş, dimdik olmuş. Aferin Ama otomobil çarpmış. Otomobili dikmemiş mi? Aha. Otomobildeki duymamış mı? Başın, bakın bir... gene fosil yakıtla alakalı. Fosil yakıtla çalışan araçlarla beraber bu şey yaptığınız zaman motor sesinden duyamıyorsunuz. Ama elektrikle çalışan araçlara bindiğiniz zaman dışarıdaki sesleri gayet net ve rahat duyabiliyorsunuz. Şöyleymiş. Bu konuyu da iklim değişikliğin değişikliğine bağladım ya. Yani. <gülüyor> bir videosu da var. Bu ancak yani bu bölgede, evet. e, Türkiye'de ve bu bölgede Orta Doğu'da görülebilecek nitelikte bir haber var. Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Mehmetçik Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada orada yanlış yerde A yanlış zamanda durmuş. Hayır başka bir şey var Akşehir Belediyespor Spor bak spor da var Selahattin'e de hemen bildirelim durumu. Akşehir e, Akhisar Belediye spor, Beşiktaş maçı öncesi biliyorsunuz ki bütün lig maçlarından önce mutlaka İstiklal Maçı okunuyor. Bu 1900 90'lardan beri evet. gelmekte olan bir gelenek. Onu duymuş. Yol ortasında o da duyunca tabi heyecan içinde e, şeye durmuş. Ne olmuş? Saygı duruşuna. Saygı duruşuna evet. durmuş. Çakılmış. Onun üzerine Hasan G. 71 yaşındaki şoförün yönetimindeki ot otomobil çarpmış. Neyse ki olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı Tuncay Zeyri'ye ilk müdahale sonrası hastanede tedavi altına almış. Yani. Ama evet hayatta iyi <gülüyor> haber bu. Bu arada en iyi tarafı da polis kaza ile ilgili soruşturma başlatmış ama baktım geniş kapsamlı demiyor. Neden çalmış İstiklal maçı? Ha okullar açıldı league, ya. Lig maçı maç anlattın ya şimdi. Pardon pardon ben de almışım. Evet, ben sabah saatlerinde etmiş. olduğu için ne olduğu için şey yaptıymış evet takip edemedim. Evet Cerat Tepe davası <gülüyor> 751 davacının avukatları mahkeme heyetini reddedince duruşma salonunu terk ettiler. Dava öncesi kentte miting, yürüyüş ve oturma eylemi gibi etkinlikler bir ay boyunca yasaklanmıştı. Bu da son derece ginç bir durum. <gülüyor> Ee, çarpıcı bir durum hatta ee, Advin Cerattepe'de Cengiz ve Özalt'ın ortaklığındaki bakır ve altın madeni arama projesinin iptali için açılan davanın duruşması Rize İdare Mahkemesi'nde görüldü 751 kişiyle açıldı Türkiye'nin en büyük çevre davası davacı avukatları mahkeme yetinin adil yargılama yapamayacağını belirterek redde hakim talebinde bulunmuş ve salonu terk etmişler Desteğe gelenler de, Fotoğrafları var inanamadım Gördüklerim ama artık Hiçbir şeye şaşmamak gerektiğini de biliyoruz Desteğe gelenler Çorabına kadar aranmış evet, Duruşmayı izlemek için gelen çok sayıda vatandaş Dediğiniz gibi çoraplarına kadar arandıktan sonra Rize'ye de alınmamışlar Büyük bir kısmı Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen halk <gülüyor> Rize'ye gelene kadar En az 6 kez aranmış ve kimlik sorgulanması yapılmış Duruşmaya çevrecilerin devletin payı bu projede sadece yüzde iki, o da 42 iki yapıyor demişler. Asıl mesele yüzde doksan sekizi kimin paylaşacağı. Tüm bu vandalı de bu yüzden. Mesele 42 milyonsa bize söyleyen hakim bey, Artin halkı olarak aramızda toplayalım diye de bir savunma yapmışlar. Evet, bunu, Bence günü sözü olabilir. Evet kesinlikle avukat Bedrettin Kalın sunumunda Cerat Tepe nöbetinde yapılan sert müdahalenin fotoğraflarını da heyete gö göstermiş. Siyanür havuzları tepkiler üzerine iptal edilmiştir. Şu an nerede yapılacağı belli değildir. Neyse parası neyse biz verelim demiş. E, Bedrettin Kalın mı? Bedrettin Kalın mı demiş bunu? Evet. E, benim bildiğim kadarıyla öyle. Ya, 24te yazmıyor da evet, savunmalarda verildi diye yazıyor. İşte ilk savunmayı yapan Bedrettin Kalın zaten. Anladım. E, altına yazalım Bedrettin Kalın diye. Evet. Biz Artvin'ler olarak bu parayı devlete vermeye hazırız. Devletin derdi yüzde iki değil, yüzde doksan sekizlik payı kimlerin paylaşacağıdır diye bir konuşma yapmış. Evet evet Kalın'ın e, sözleri. Bu e, iklim için programında e, eğer bağlantıyı sağlayabilirsek Bedrettin Kalın'la da görüşüp bu meseleyi ...konuşma fırsatımız olacak... ...davayı kazandığımızda birileri çıkıp da... ...kandırıldık demesin demiş... ...ondan da Türk Mühendis ve Mimar Adaları Birliği'nin... ...avukatı Mehmet Horuç söylemiş... ...ve e, Profesör İbrahim Kaboğlu da... ...anayasa profesörü... E, ...mahkemeye... ...12 sayfalık hukuki görüşünü sunmuş... ...ve buraya gelirken... ...karşılaştığım uygulamayla bu... arama tarama çorap filan... ...Silivri'ye giderken bile... ...karşılaşmadım demiş... Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doğan Kantarcı da profesör sunumunda bir kişi raporunu yazan bilim insanlarından utanıyorum. Buradaki altın madeni Artvin'i yok edecek başka yolu yok demiş. Buzun çoğundan beri süre gelen nadir ormanlık alanlardan birisi yani burada gerçekten hem gezegen açısından hem ülke açısından inanılması güç bir şey durum var ee, o da yok olacak demiş ender bir ormanlık alan ve fotoğraflarını zaten görünce insan bütün e, art söylediği gibi burayı görmek neden direndiğimizi anlamak için yeterlidir demişler öyle bir şey var ara vereceğiz artık başka bir eksik bıraktığımız pek çok şey bugün sabah mi? ve star gazetesine değinmediniz hiç değinmeden bugünü bitirelim mi öyle ayıp olmaz e, mı şimdi o olur on, onlara da hemen bakalım o zaman bir şey konu neymiş gündemdeymiş. Amiral gemisinde ne varmış? Amiral gemisini boş ver şimdi. Peki. <gülüyor> Sabahta da ilk dersimiz vatan sevgisi bunu var. Bunu zaten söylemiştin. Söylemiştim. Akşamda ilerlemeyin diyorlar. İlerleyeceğiz. Tamam, bunu da Cumhur ben Barışkanı, söylemiştim. Evet. Yeni Şafak El Baba ineceğiz demiştim söylemiştin. He. He. Star üst aklın gölgesinde kirli sayım. Sayın mı? Evet. Ne sayım? Ne sayıyorlarmış? Nüfus sayımı. Eee evet, uluslararası af örgütünün raporlarına göre PYD'nin işgal ettiği bölgelerde binlerce sivili zorla göç ettirdiği haberi var. Yani bundan büyük bir kısmını konuştuk. Bir Stargazı, gazete, Sabah Gazetesi almak yerine bir gazeteyi dinleyebilirsiniz diye bir genelleme yapmıyorum tabii ki. Yapmayalım. Yapmayalım. Yani onların yeri ayrı. Türk basın tarihinde gücüde yani, yerleri ayrı. Kalbimizdeki yerleri ayrı. Amiral gemisine bugün fazla fırsatımız olmuyor. Hadi peki onu da verelim. Kıyafetten olmasına iki kat üzüldüm demiş. Ha, bu önemli aslında. Evet, evet, evet. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya. Olay sonrası saldırıya uğrayan hemşireyi e, ne terziydi soyadı. AT diye vermiş ama önemli değil. Telefonla aramış ve kendisine her türlü destek sözü verdiğini anlamış. Bu da ilk defa olarak e, desteklediğimiz bir şey. E, bakanında bu tavrını şort giydiği için otobüste atılan tekmeyi e, değerlendirmiş Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya ve şiddeti asla kabul edemem davaya müdahil olacağız demiş. Tekmeci tutuklanmış halkı kim ve nefrete teşvikten tekrar gözaltına alınmıştı. Dün tutuklandı. Benzer hadiselerde tutuklamayı zorunlu hale getirecek yasa için Adalet Bakanlığı çalışıyor demişler. Öyle çok dramatik bir durum. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi AKP sözcüsü bir kadın da şey demişti. Laiklik önemlidir demişti. Savunulması gerekir demişti. Bunu da kayda ikinci bir pozitif not olarak kayda geçelim ve bitirelim. Açık Gaste. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. <gülüyor> Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet gayet e, hareketli gündem uluslararası ve Türkiye'nin gündeminde. Birazcık da seçimlere de göz atalım e, dünyadaki evet. demiştik. E, yani Rusya'daki ilginç bir seçim vardı düşük bir katılım. Ama Putin yönetimindeki parti yani denetimindeki diyelim önemli bir şey yaptı. Almanya'da da yükselişi önlenemeyen e, İslam ve göç karşıtı bir parti var AFD. Belki ona evet. da birazcık değinebiliriz. Sonra da Amerikan seçimlerine de bakarız. Tamam. Ee, Rusya'daki e, Duma yani alt meclis e, tabir edilen e, seçimler e, aslında bu e, Putin'in partisinin kazanacağının hemen hemen kesin olduğu seçimlerdi. Putin'in partisi birlik içinde Rusya bundan 16 sene önce kurulan parti. Seçim sonuçları tam resmi olarak açıklanmadı ama büyük ölçüde kesinleşti. Oyların %3'ünü alarak seçimleri kazanmış. 2011'de oyların aynı parti yüzde 49'unu almıştı. Yüzde 3'den yüzde 49'a öyle mi? Yüzde yüzde 53 şimdi. Ha, evet. 2011'de yüzde 49'muş. Ha, evet. Bu yüzde 53'le Duma'nın 4 450 milletvekillik Duma'nın dörtte üçünü Birleşik Birlik içinde Rusya e, partisinin milletvekilleri oluşturacak. Yani çok ezici bir ağırlığa sahip olacak e, e, Putin'in partisi veya Putin'in e, kurduğu e, fiilen yönettiği parti. ve Putin başkan Medvedev e, başbakan. E, onun için Putin'in yönettiği parti diyoruz. E, dediğiniz gibi biraz evvel e, bu seçimlerin e, önemli e, anlamlı e, Sonuçlarından bir tanesi katılım oranı. Rusya'da 1993'ten beri serbest seçimler yapılıyor. Ve ilk kez bu seçimlerde katılım oranı %50'nin altına düştü. 2011 seçimlerinde katılım %60 iken bu seçimlerde katılım %47'ye düştü. Hatta Moskova ve St. Petersburg'da. ...bu oranın %40'a kadar düştüğü belirtiliyor. Evet, dün de onu da biz de dikkat etmiştik. Çok düşük tabii yani. Evet, düşme nedeni seçimlere katılımın düşme nedeni... ...muhalefet partilerinin ikiye ayrılmış olması. Bir, Rusya'daki siyaset tabiriyle konuşalım... E, sisteme dahil olan e, muhalefet partileri var. E, bunlar üç tane. E, üçü de e, yüzde beşlik e, temsil barajını e, aşarak milletvekili az veya çok e, sokabildiler Duma'ya. Bir tanesi jinovskinin meşhur e, aşırı, sağ, aşırı milliyetçi e, partisi. Diğeri e, Gennady <gülüyor> Zyuganov. Yuganov'un yönetimindeki Komünist Parti. Bir de yeni kurulan Adil Rusya Partisi var. Adil Rusya Partisi geçen sene kuruldu. Yüzde altı oyla barajı geçebildi. Komünist Partisi ile partileri de barajı geçtiler. Dolayısıyla Duma'da geri kalan milletvekillerinin yüzde yirmi yani beşi geri kalan yüzde yirmi Bu sistem içi olarak tanımlanan partilerden oluşacak. Bir de sistem dışı muhalefet denen bir muhalefet var. Bu sistem dışı muhalefet daha çok demokrasi, insan hakları gibi temaları işleyen, yolsuzlukları daha çok ortaya döken parti veya girişimlerden oluşuyor. Bunların hiçbiri yüzde beş oyunu, barajını geçemedikleri için Siyel denir Duma'da temsil hakkına sahip olamadılar. Ama seçmenlerin katılımın bu derece düşmesi zaten aslında sistem içi partilere ve özellikle de Putin'in birlik içinde Rusya Partisi'nin ne olursa olsun her durumda büyük bir çoğunlukla mecliste çoğunluğu kazanacağından o kadar kesin olması karşısında Oy vermekten imtina eden bir muhalefet olduğunu da söyleyebiliriz. Bu sessiz muhalefet denebilir buna. Ee, küskün muhalefet denebilir. Ama e, Rusya'da dolayısıyla 3 e, siyasi grup olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi sistem içi e, partilerden, 4 partiden oluşan ve tabi burada birlik içinde Rusya'nın tamamen hakim olduğu sistem içi partiler denen partiler. %5 barajını geçemeyen takriben 14 civarında partiden oluşan Parti girişim bazıları girişim e, demek daha doğru e, 14 partiden oluşan e, ama hiçbirinin tek başına 5 barajını e, geçemediği bir sistem dışı partiler Bir de e, bir de e, oy verkten imtina eden e, bunun bir işe yaramadığını düşünen ya Putin kesinlikle kazanacağı için oy vermekten imtina edenler de var bunun içinde. Yani nasıl kazanacak, vermeye gerek yok diyen yani Putin taraftarları ki bunlar azınlıkta. Bir de e, nasılsa kazanacak bunu değiştirmek mümkün değil. Ama diğerlerinde e, oy vermenin e, bir yararı yok deyip e, muhalefetini veyahut ilgisizliğini beyan eden bir büyük kesim var. 3 bloktan oluşuyor diyebiliriz. Tabii en büyük blok bu ilgisizler ama orada da... E, Doğrusunu söylemek gerekirse bir kısmı e, yani o yüzde elinin üzerinde e, olan katılım e, oy vermeyen e, kitlenin bir kısmı zaten hiçbir bir zaman oy vermeyen bir kitle Onun içinde herhalde yüzde on yüzde belikpa o yüzde altmış yüzde 55'in 53'ün e, aşağı yukarı dörtte biri size Yasi e, gerekçelerle oy vermediğini söyleyebiliriz evet, Jirino... olan bir ikinci faktör seçim kampanyasının hemen hemen hiç olmamış olması bu üç ay öncesine alınmış seçimler e, erken yani sayılabilir e, fakat seçim kampanyası hemen hemen hiç olmadı yani partiler doğduruz programlarını sunmak e, biraz baktım kim ne diyor demiş diye hemen hemen hiçbir şey yok seçim kampanyası adına Bir de e, bu seçimden öncesinde giderek hızlanan birkaç seneden beri uygulanan ve seçimler öncesinde giderek hızlanan bağımsız kuruluşların İçişleri Bakanlığı tarafından çeşitli nedenlerle en son e, bunu nevada e, e, araştır bağımsız kamuoyu araştırma şirketi için yapıldı. Çeşitli nedenlerle yabancıların ajanı olarak e, e, damgalanıp nitelenip O listeye alınması, bu artık hemen hemen bütün bağımsız kuruluşların e, e, içine girdiği bir liste haline geldi. Tabii o listeye girdiğiniz andan itibaren de faaliyet alanınız kısıtlanıyor, e, konuşma alanınız e, kısıtlanıyor. LEVA'da e, araştırma kuruluşunun yabancıların ajanı olarak e, listeye girmesinin nedeni bir e, yabancı şirketin e, adına, kamuoyu araştırması yapmış olması yani bir yabancı şirketten destek veya bir yabancı vakıftan para aldığı için değil bir yabancı şirketin unuttum şimdi tam Volkswagen mili neydi e, ondan e, parasıyla ka, Rusya'da kamuoyu araştırması yapmış herhalde pazar araştırması yapmış Efendim, o bile kökü e, dışarıda şey, Kö e, kökü dışarıda dışarıdan finanse ediliyor yabancıların ajanı tabir de çok da bir şey evet. e, güçlü Seçim kampanyası olmadığı için kimin neyi tam savunduğunu da e, şey yapmak, e, anlatmak, anlamak mümkün değil. işte biraz o liderlerin eskiden gelen tavırlarıyla bir şeyler anlamaya çalışılıyor. Ama tabii Putin e, bütünüyle e, şeye hakim, e, iktisadi olarak e, Rusya'nın en uzun e, daralma dönemi yaşamış olmasına rağmen e, Rusya'da e, iki yıldır süren bir daralma var ciddi bir e, iktisadi e, anlamda ortasınısın e, yoksullaşması söz konusu zaten Putin seçimleri kazandığını belirttiği konuşmada bunu e, gizlemedi doğrusunu söylemek gerekirse ama e, Amerika' şeyde işte e, diğer ülkelerde durumun daha kötü olduğunu Rusya'da e, istikrarın e, hakim e, olduğunu e, En önemlisinde istikrar olduğunu falan belirtti. Önemli olan şimdi 2018 başkanlık seçimi. Putin'in dördüncü kere e, aday olup olmayacağını e, bilmiyoruz ama olma ihtimali elbette yüksek. 63 yaşında halen Putin. Dolayısıyla e, yaşlık nedeniyle de e, aday olmama... E, şey e, olana e, olasılığı e, pek e, yok diyebiliriz. Evet biz açık gazete ekibi olarak da Putini destekliyoruz. Evet Putinizm'e hoş geldik. Devam Putinizm yolunda evet. e, devam evet. ediyoruz. Evet. E, Rusya'da durum bu. E, seçimlere Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Birkaç video çekimini e, polisler ilginç bir şekilde e, Yüksek Seçim Kurulu'nun benzeri o, olan kuruma yollamışlar. Bir tanesini gördüm. E, Altı aylarda e, galiba bir seçim sandığında bir kadının biri e, ha babam e, sandığa bir şeyler atıyor. Herhalde çerçöp çöp atmıyor seçim sandığına. Birkaç tane böyle vaka olduğunu söyleyebiliriz ama e, doğrusunu söylemek gerekirse bu seçim hilelerinin sonucu değiştirecek nitelikte olduğunu iddia etmek mümkün değil. Evet. Peki şeyde bir cümleyle de olsa Almanya'ya da değinelim istersen. Almanya'da ikinci seçimler şimdi Berlin'de oldu. Berlin'de aslında iki <gülüyor> parti de, iki ana parti de seçimlerde yenilgi aldı. Ama Sosyal Demokrat Parti yüzde oylarının geçen seçimlere en az %5'in yani e, azalmasına rağmen birinci parti gelerek e, hükümet e, kurma e, hakkını elde etti. E, buna karşılık e, Merkel'in partisi e, de e, oylarının benzer bir oranda düş, düşmesiyle üçüncülüğe düştü, geriye düştü. Ağır bir yenilgi e, aldı diyebiliriz yani. Tabii tabii ağır bir yenilgi aldı. Burada eee yani sosyal demokratların kazanmış olması e, oylarını kaybet, oy, onların da oy kaybettiklerini gizlememeli doğrusunu söylemek Evet, de, çok için. önemli bir tespit bu. Ee, burada yükselen iki parti var. Bir tanesi Sol Parti yüzde %16 oyların orada Berlin'de yüzde %16'sını aldı. Eee, de beklenenden biraz daha az yükseldiğini söyleyelim yalnız şeyin. Eee AFD'nin Almanya Bahredenin, için alternatif partisi Almanya için alternatif partisinin beklenenden daha az yükseldiğini yük, yükseldi Berlin'de tabi sol oylar topladığınız zaman epey büyük bir ağırlıkta Yeşillerin de birkaç puan kaybetmekle beraber konumlarını koruduğunu görüyoruz şimdi bu ikinci Merkel'in ikinci enilgisi birinci enilgisi Doğu Almanya'da kendisinin doğduğu yerden çok büyük bir yenilgi almıştı. Hem de orada sosyal demokratların da ciddi biçimde oylarını kaybettikleri bir yerde. Merkel'in önümüzdeki dönemde, Merkel'in partisinin, CDU'nun önümüzdeki dönemde Almanya için alternatif partisi lehine, ciddi bir e, oy kaybına uğrama ihtimali giderek e, artmaya başladı. Evet. İslam karşıtı tabi, İslam karşıtı, tabi, karşıtı Evet e, bir de İslam karşıtı tavırda parti programına girmiş Afed'in. O da çok önemli. Yani evet, İslam mülteciyle... Afed'i ilk kuran ekip, ilk kurucuları Afed'den ayrıldılar e, ve e, şimdi Afed'in başındaki kadın daha daha e, Doğrudan İslam karşıtlığı ve mülteci karşıtlığı. Mülteci yani karşıtlığı çok şey önemli. Özen, hem ilk İslam karşıtlığı var ama mülteci karşıtlığı İslam karşıtlığını daha da önüne çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. Tabi mültecilerin şu anda gelen mülteciler Polonyalı veyahut Rusya'dan gelen mülteciler değil. Esas itibariyle Ortadoğu'dan gelen Suriye, Afganistan. Irak'tan gelen mültecilerde oluştuğu için de mülteci karşıtlığı İslam karşıtlığının bir e, zeminini oluşturuyor. Onu e, besleyen, onu daha e, kabul edilebilir bir biçimde ifade edilmesini sağlayan bir e, ortam sunuyor. Tabi aynı zamanda e, toplumda da bu mültecilerin birdenbire e, 1 milyondan fazla mülteci şu anda Almanya'da var. Ama daha önce Almanya benzer mülteci ani mülteci gelişlerini evvelden de yaşamıştı. Almanya sürekli mültecilerin geldiği bir ülke. İşçi olarak gelenler var ya da mülteci olarak gelenler var. yugoslavya'dan benzer mülteci akımı olmuştu Almanya daha önceden. dağlan yugoslavya Savaşı sırasında. Evet. Ondan evvelde Türkiye'den gelenler benzer şekilde mülteci veya çalışan olarak gelmişlerdir. Ama bu sefer Belki e, Almanya'daki e, iktisadi yapının e, değişmesi, gelecek kaygılarının giderek artması, e, tabii gelenlerin e, aynı zamanda çok kısa bir süre içinde e, aniden gelmiş olmaları, bir de dünyadaki genel İslam e, şiddeti endişesi, Batı dünyasındaki İslam şiddeti, İslam bazı hareketlerin terör eylemlerini Batı dünyasına taşımış olmalarını yarattığı büyük endişe. E, bütün bunlar e, bir ırkçı, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı, e, politikalara çok uygun bir zemin hazırlıyor. Evet. Amerika'da da e, artık seçimlere çok e, az bir zaman kaldı. E, i̇ki aydan az bir zaman kaldı ve e, Amerika'da e, Hillary Clinton e, dün programını açıkladı. Program Bernie Sanders'ın programından büyük önemli alıntılar açık, içeriyor. Bugüne kadar Hillary Clinton'dan görmediğimiz bir sol programla çıktı. Örneğin üniversitelerin, kamu üniversitelerinin ilk başta işte 89 bin yıllık geliri aile geliri, 89 bin doların altında olanlara E, parasız olması zaman içinde herkese parasız olması gibi e, beklenmedik Amerika açısından hakikaten küçük devrim diyebileceğimiz önerilerle e, geldi sağlık sigortası açısından Örneğin başka bir önerisi. Ama e, Hillary Clinton'ın e, şu anda e, Donald Trump önünde götürdüğü seçimleri e, kaybetme ihtimali bir ay öncesine nazaran daha arttı. Yani kazanma ihtimali hala yüksek. Ama kaybetme ihtimalinin arttığını söyleyebiliriz maalesef. Çünkü Donald Trump, e, Hillary Clinton'ın e, dokunamadığı, belki bu yeni programda ama çok geç olduğunu tahmin ediyorum, e, dokunamadığı bir e, Amerika'nın bu küreselleşmeden dışlanmış, e, kendilerini Amerikan milli kimliğini yitirdiğine inanan bir, ...bir kitleye hitap ediyor. Donald Trump... ...klasik bir muhafazakar parti... ...programı yürütmüyor. Yani vergiler azalsın... ...devlet hiçbir şeye karışmasın... ...diyen o klasik... ...muhafazakar parti... ...veyahut evangelistlerin... ...yürüttüğü... ...işte kürtajın yasaklanması... Aile kodlarının, aile ahlak değerlerinin, dini ahlak değerlerinin empoze edilmesi, der, din derslerinin konması gibi e, konularda hareket eden bir muhafazakar değil. Muhafazakar Parti'nin maalesef yanlış e, ifade ediliyor genellikle. Muhafazakar Parti'nin sağ kanadını temsil etmiyor Donatlan. Muhafazakar Parti'nin sol kanadını temsil etmiyor. Atipik bir muhafazakar e, politika yürütüyor ve muhafazakar e, partinin... Dışından çok destek alıyor. Yani Muhafazakar Parti'nin örgütünden ziyade Muhafazakar Parti seçmen tabanından oraya yeniden yüzünü dönen seçmenlerden destek alıyor. Ve bunu yaparken de en önemli teması e, milli kimliğimiz elden gidiyor teması. E, yabancılar e, işte... Buraya Müslümanlar geliyor, milli kimliğimiz elden gidiyor. Meksikalılar geliyor, milli kimliğimiz elden gidiyor. Duvar örmek gibi e, öneriler. Dış yabancıların e, Amerika'ya gelmesini engellemek gibi öneriler. Hepsi bunların bir kimlik, e, Amerikan kimliğini, eski Amerikan kimliğinin kaybolduğuna dair e, bir endişe ve inanca sahip kesime hitap eden ve daha çok da... E, Bu sanayisizleşme bu sürecinde iş, işini kaybetmiş işçi sınıfı, aşağı yukarı eğitim seviyesi çok düşük olduğu için bu Amerika'ya gelen eğitimli göçmenlerle rekabet edemeyen kaybedenler kesiminde yer alan Amerikalılar diyelim. Küreselleşmenin kaybedenleri kesiminde yer alan Amerikalıları. ...büyük ölçüde harekete geçirebiliyor... ...Amerikalılık üzerinden. Buna evet. Karşılık... E, evet. Pa pardon... ...bir ufacık ekleme yapmaya çalışayım... ...ben de izninle. Yani... ...Chris Buyurun. Hedges... E, ...Truth Dig sitesinde... ...bu konuyu enine boyuna... ...işleyen yazılar yazıyor... ...her hafta. Evet. E, ve e, ilginç bir... E, ...tespiti de var. Yani... ...Circus Maximus... ...Circus Maximus... yani Roma İmparatörlüğü'ndeki evet, evet. sirk gibi seçimleri şey yapıyor. yani Milyarlarca dolarlık bir ekstravaganza olarak ama asıl meseleyi yani küreselleşmenin, endüstri sökümünün, transpasifik antlaşma, sonsuz savaş, iklim değişikliği ve Güvenlik ve gözlem izleme devletinin her sızın <gülüyor> anasını e, en ilginç yerine kadar sızdığını gözlerden gizleyen bir sis bu olması. Demokrasi öldü e, dedikten sonra şunu söylemiş. Yani e, Çarlık Rusyası gibi e, çöken devletler yani işlev görmeyen failed state'lerin ya da Weimar Cumhuriyeti ya da eski yugoslavya gibi politik bir böyle canavarları ortaya çıkaracağını söylüyor ve evet. bir çeşit biz Amerika'da başka olmayacak. Faşizm de bir çeşit mesela Avrupa Birliği'nin sınırlarında Macaristan'da ve Polonya'da baş gösterdi. Sağcı partiler de biraz önce konuştuğumuz gibi Avrupa'da, Fransa'da, Avusturya'da, İsveç'te, Almanya'da ve Yunanistan'da kazanmaya başladılar. Milliyetçilik kan edebiyatı ...üzerinde evet. devam ediyor. Tamam. Bu çok önemli bir nokta e, aslında. Tabii tabii. Amerika'daki seçimler sadece bir... E, yani Amerika'da Donald Trump o yüzden muhafazakar... ...tipik bir muhafazakar parti adayı olarak ele almamak gerekir. E, seçimleri kazanma ihtimali e, halen daha az ama... E, ...Trump'ın bu noktaya gelebiliyor olması... ...hem Hillary Clinton'ın zaafları... Işte, hastalığının ortaya çıkması başka yönetimdeki bazı hataları kendisinin kırıcı bir toparlayıcı sevecen bir görünümden daha böyle kırıcı itici teknik teknokrat soğuk bir profilinin olmuş olması geçmişte. Bir de büyük i̇şte bunlarda... şirketlerle de çok yakın ilgisi Aa, ortaya çıktı. Büyük şirketlerle yani. çok yakın ilgisinin ortaya çıkmış olması. Gerçi Donald Trump'un herhalde Donald Trump'tan daha yakın ilgi değildir onun, Hillary Clinton'la ilgili Donald Trump kendisi büyük şirket çünkü. Evet <gülüyor> kendisi büyük şirket onun için de almıyor büyük şirketlerden ama şey evet, müthiş tabii. şeyler açıklandı tabi Hillary Clinton'ın büyük, büyük şirketlerle olan desteği. Bir de şunu belirtelim e, tabi Hillary Clinton e, e, siyahların, e, eşcinsellerin e, yüksek seviyelere gelmiş kadınların eee alabilecek. Ee, şeylerin e, İspanik kökenli olanların yani Meksika'dan veya Porto Rico'dan o civardan, Venezuelalardan, Latin Amerika'dan Amerika'ya geçmiş olanların oylarını alacak. Çünkü hakikaten Demokrat Parti yönetimleri, Obama yönetimleri, daha evvel Bill Clinton dönemi bu kesimlerin yaşamlarının gelele olarak iyileştiği kültür politikaları çerçevesinde de yaşamlarının göreli olarak iyileştiği bir döneme tekabül ediyor. Biz de bir de yeni teknoloji milyarderlerinin oyuna alıyor. Yani Apple, Google, Yahoo, LinkedIn bütün bu şirketlere baktığınızda Obama için söylüyorum. Bunu Hillary Clinton için daha ortaya çıkmadı. Ee, bu şirketlerin çalışanlarının yöneticilerinin partilere verdikleri e, destek biliyorsunuz orada ders, destekler açıklanır evet. bu şirketlerden partilere giden desteğin %90'ı Demokrat Parti'ye gitmişti %10'u da Muhafazakar Parti'ye gitmişti e, dolayısıyla bir de bu yeni teknoloji e, milyarderlerinin e, Demokrat Parti'ye yüzünün dönük olması Ee, anlamlı aynı zamanda. Çünkü yeni teknoloji aynı zamanda kivriselleşmenin e, teknolojisi. Dolayısıyla burada bir e, yeni eski tartışması, gelişmesi, e, elit ve kendini artık e, elitlerin dışladığı bir e, arta kalan sınıf kesim olarak görenlerin tepişmesi, e, itişmesi, e, küskünlüğü, Hıncı, öfkesini e, de e, dahil etmek lazım. Tabi Amerika'da yaşananlar çok daha e, bunu e, açık biçimde gösteriyor. İki parti sistemi olduğu için açık biçimde gösteriyor. E, Avrupa'da e, çok partili sistem olduğu için, iki partili sistem olmadığı için bu daha az görünüyor. Daha dağılıyor diyelim e, partiler arasında. Ama göreceğiz ölümde. Evet şey. göreceğiz. E, aylarda birleşmiş bir çok... Peki, ilginler görüşmek üzere çok, çok teşekkürler. teşekkürler Ahmet inselle ufukktu açık gazte Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Bugün ne konuğumuz kim? Lütfen siz söylerseniz. Tabii bugün konuğumuz Bilkent Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Tolga Çukur. Hoş geldin Tolga. Merhaba. Hoş merhaba, geldin, hoş geldiniz. Beyin bilimleri ve beyin görüntüleme serimizin sonlarındayız artık. Mayıs ayındaki Ulusal Sinir Bilim Kongresi'nin başlamasıyla birlikte bu seriye girişmiştik. Bugün şimdiye kadar konuştuğumuz konuların hepsinden farklı bir konudan konuşacağız. Pek çok açıdan ilginç hem mühendislik uygulamalarıyla, nörobilim uygulamalarının bir arada ne kadar etkileyici projeler üretebildiğini göstermiş olacağız. Tolga bu tür çalışmaları yapan belki bu işin öncülüğünü yapan insanlardan birisi. Hem de tersine mühendislik uygulamasıyla beyindeki aktivasyonlara bakarak insanların Ee, ne tür deneyimler geçirmekte olduğunun e, ve bu deneyimlerin içeriğinin yeniden yapılandırılması ihtimalinden bahsedeceğiz ki bu da aslında nörobilimin geleceği açısından e, en heyecanlı alanlardan biri. Ben e, kısaca e, Tolga'yı tanıtayım. Tolga Çukur, Bilkent Üniversitesi'nde e, elektrik mühendisliğinde okuduktan sonra Stanford Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ediyor ve doktorasını Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nde tamamlıyor. Fakat e, mühendisliğin yanı sıra sinir bilimede olan ilgisinden dolayı doktorasını tamamladıktan sonra Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de e, nörobilim üstüne e, e, doktora sonrası çalışmaları yapıyor ve e, Jack Gallant isimli bir e, nörobilimci E, profesörün laboratuvarında bu demin sözünü ettiğim tersine mühendislik uygulamalarıyla e, pek çok ilginç çalışmaya imza atıyor. 2013 senesinde Türkiye'ye geri dönerek Bilkent Üniversitesi'nde yine elektrik mühendisliği bölümünde öğretim e, üyesi olarak e, işe başlıyor. E, Bilkent'teki beyin görüntüleme çalışmaları e, içinde yer alıyor. Biraz bu çalışmalardan da şimdi bahsedeceğiz ama... Tolga sen geldiğin yer itibariyle mühendislikten başlayıp sinir bilimin içine girmiş ve aslında e, mühendislik uygulamalarını sinir bilimde kullanarak e, beyin görüntüleme konusunda bence e, devrimci işler yapan e, insanlar içindesin biraz belki buradan başlayalım senin ilgin bir mühendisken sinir bilime nereden doğdu ve e, kendi mühendislik eğitimin ne sinir billimi ne tür yenilikler getirdin. Tabii. Ben aslında doktoram sırasında elektrik mühendisliğinde manyetik rezonans görüntüleme teknolojileri geliştirmek üzerine çalışıyordum. Bu sinir bilimden doğrudan ilgili bir alan gibi gözükmeyebilir ilk başta. Ama fonksiyonel emar, işlevsel emarla beyin tepkilerinin kaydedilmesi diye bir alt alanı vardı. Konferanslarda uzaktan dinliyordum bu, bu alanda yapılan çalışmaları ama benim ilk ilgim Stanford Üniversitesi'nde psikoloji bölümünden aldığım insan beyni görsel algı üzerine bir dersle başladı. Ders gerçekten çok hoşuma gitti. İnsan beyninin nasıl işlediği, görsel algının nasıl oluştuğuyla ilgili bilgiler. Onun üzerine doktora sonrası çalışmalarımı bu alanda devam ettirmeye karar verdim. Ee, bu alan içerisinde de yani mühendislikte bizim sistem tanımlama, sistemlerin doğrusal olmayan yönlerini çözümleme üzerine birçok tekniğimiz var üzerinde uğraştığımız. Aslında insan beyni de doğrusal olmayan çok karmaşık bir sistem. Ee, bu teknikleri uygulayabileceğim bir alan olarak gördüm. Ee, esas olarak ilgimin sebebi bu. Ee, doğrusal olup olmamasını biraz e, açıklar mısın? Yani doğrusal olmaması farklı koşullar, durumlar altında beynin tepkileri uyaranlara karşı değişebiliyor. Her zaman birebir tepki çıkmıyor. Bu da sistemin incelenmesini karmaşıklaştırılıyor. Yani ufak parçaları bölünmüş basit deneylerle değil de çok daha karmaşık deneylerle üzerine gitmek gerekiyor. Bu da mühendislik yaklaşımlarının bir geleceği olabileceğini söylüyor bu alanda bir yandan da. Evet, yani insan de aslında çok komplike bir e, mekanizmaya sahip olduğu düşünülürse e, bu tür yöntemlere ihtiyaç duyulduğu da açık. Peki biraz bu e, senin doktor sonuç çalışmalarında da üstünde durduğun tersine mühendislik yöntemi nedir? Ve e, daha önce yapılamamış neleri bu yöntem sayesinde yapmak mümkün? Biraz bundan bahsetsek. Tabii. E, yani tersine mühendislik birçok tanımı var farklı alanda ama biz sinir bilim uygulamalarına kapsamında e, söyleyebileceğim şey çoğu sinir bilim çalışması e, bir takım uyaranlar e, göstererek, dinleterek deneklere oluşan beyin tepkilerini inceler. Daha sonra uyaran özellikleriyle e, tepkiler arasında bağlantılar kurmaya çalışır. Kısacası beyin nasıl tepki veriyor? E, beyin bilgileri nasıl işliyor? Bunu çözümler. Bu e, ileri modelleme denilen e, bir aslında yaklaşım. Tersine mühendislik yaptığınızda bu çözümlemeyi ters yönde e, oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yani beyin tepkilerine bakarak uyaranlarda e, neler gözüküyor, ne tarz özellikler var ya da kişi o anda hangi görevi gerçekleştiriyor bunun hakkında çözümleme yapmaya çalışıyoruz. E, bunu yapabilmek için de e, birçok farklı yaklaşım var. E, bizim kullandığımız yaklaşım e, doğal görsel algıda oluşan karmaşık tepkileri yorumlamıştır. ...yorumlayabilmeye dayanıyor. Bunun için ilk önce... ...herhangi bir görsel uyaran geldiğinde... ...onun beyinde oluşturacağı tepkileri... ...tahmin eden... ...modeller kurgulamanız gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil. Çünkü uyaranları birkaç sınıfa ayırıp... ...örneğin yüz ya da bina... ...gibi basit sınıfa ayırıp da tahmin oluşturmaya çalışmıyorsunuz. Uyaranın tüm karmaşıklığıyla... ...içinde gözlemlenen tüm nesnelerle birlikte... ...oluşturacağı tepkileri... ...çözümlemeye çalışıyoruz... Bu tepkileri çözümleyen modeli kurguladıktan sonra aslında sonrası çok da en azından düşünsel olarak zor bir aşama değil. Birçok farklı uyarana göz önüne alınıp ölçtüğümüz beyin aktivitesini oluşturmaya hangisi en yakın onu bulmaya çalışıyoruz. Tamam yani ben şöyle anlatmaya çalışıyordum. MR cihazının içinde fonksiyonel görüntüleme ile beynine baktığınız bir kişi... İşte diyelim çeşitli görüntülere bakıyor bir insan yüzü baktığında beyninde bir tür faaliyet oluyor bir hayvan gördüğünde başka bir tür faaliyet oluyor bir bina gördüğünde başka bir şekilde hangi uyaranların hangi faaliyetlerle eşleştiği e, sistematik bir şekilde çalışılırsa ve sanki bir beyin faaliyetleri kataloğu gibi bir şey oluşturulabilirse. Sizin yaptığınız şey bu müthiş büyüklükte veri e, dağının içindeki e, patenleri de yakalayarak e, tersine mühendislik yöntemiyle insanların beyin faaliyetlerine bakarak o anda mesela bir insan yüzünü mü yoksa bir e, hayvanı mı yoksa bir binayı mı görmekte olduklarını tahmin etmek hatta bunu bir görüntü olarak bir görsel içerik olarak yeniden ortaya çıkarmak. Değil mi? Böyle anlatılabilir mi? Evet. O şekilde düşünebilir. Aslında görüntüyü tekrar oluşturuyoruz. isterseniz gözlemlenen nesne ve eylem kategorilerini yani yüz var, bina var gibi çözümlemeler yapabilirsiniz. İsterseniz renk, yapısal özellikler, nesne ve arka plan ayrışımları gibi Modeller kullanarak e, o özellikleri çözümleyebilirsiniz. Kurguladığınız modele e, daha e, dayalı olarak görüntüyü tamamen oluşturmaya çalışmak da mümkün. E, ben e, Twitter sayfasından da paylaşacağım. Sizin e, e, California Üniversitesi Berkeley'deki laboratuvarın e, bir takım çalışma özetleri, e, videoları var. Buradan mesela gördüğümüz e, çeşitli... E, Film parçaları seyrettirilen deneklerin işte bir şekilde bu beyin faaliyetleri kataloğu oluşturulduktan sonra yalnızca bu insanların beyin faaliyetlerine bakarak ne gördüklerini tahmin eden model ortaya bir başka video çıkartıyor. Bu görmek, gerçekten görmekte oldukları video ile sizin modelinizin tahmin ettiği videoya yan yana baktığımız zaman görüyoruz ki yani haliyle bir çözünürlük eksikliği ya da bir takım mulaklıklar ortada olmakla birlikte iyi kötü o insanın o anda ne görmekte olduğunu ortaya çıkartabiliyor sizin model. Yalnızca beynine baktığınız halde. Evet, bu şekilde betimlenir. Modeller tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi tam olarak... Tüm detayıyla, tüm içeriğiyle görüntüyü oluşturamıyor. Bunun da nedeni bizim beyin tepkilerini ölçme tekniklerimiz mükemmel değil. Kurguladığımız modeller tam anlamıyla kapsayıcı değil. Görüntüleme teknikleri geliştikçe ve modelleme, istatistiksel analiz yöntemleri geliştikçe bunun sonuçların da iyileşmesini bekliyoruz önümüzdeki yıllarda. Sen bu çalışmanın bir parçası olarak mesela neredeyse bir %100 aynılık, ve çözünürlük sadakatiyle bir tersine mühendislik sonucu alınabileceğini düşünüyor musun? Nihai hedef böyle bir şey mi? Nihai hedef %100 sonuç almak değil. Çünkü her zaman hem fizyolojik süreçler içerisinde hem de ölçüm cihazları içerisinde gürültü olacaktır. Bizim kurgulayacağımız modeller de hiçbir zaman bütünüyle kapsayıcı olmayacaktır sonsuz miktarda çeşitli bilgiyi kapsamak için. Ama önemli olan %100'e ulaşmak değil. Bence önemli olan beyinde kolay çalışılamayan, örneğin imgeleme, rüya gibi sürekleri hakkında bilgi elde etmemizi sağlayabilirse ya da Örneğin paralize olmuş hastalarla bir iletişim kanalı kurmamızı sağlayabilecekse bu tarz klinik uygulamada çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yüzde yüz başarım sağlamasa da. Yani bir şekilde bedensel olarak bizle mesela iletişim içinde bulunamayan ama aslında beyinleri çalışmakta olan paralize olmuş hastaların beyin aktivitelerine bakarak onların ağızlarından herhangi bir kelime çıkmasa da ya da elleriyle bir şey yazıyor olamasalar da akıllarından geçen düşünceleri bir şekilde bu düşüncelerin kodunu çözerek beyinde olan bitene bakıp bunun kodunu çözerek onların ne demek istediğini anlayabilir e, ya da buna yaklaşabilir bir hale geleceğiz. E, sizin çalışmalarınız benim gördüğüm kadarıyla Önce görsel uyaranlar üstünden yani insanlara mesela film parçaları seyrettirip daha sonra e, bu verilerden e, ne seyrettiklerini tahmin eden modeller geliştirmekle başlayıp sonra buna sesi katmış. Yani film seyredilirken bir taraftan bir, e, bir şeyler de duyuluyor. E, e, filmin müziği ya da efektleri. E, daha sonra... En son e, benim gördüğüm yayınlanmış olan çalışmanız ise e, insanlara hikayeler dinletmek üzerinden bir e, anlamlar haritası, beyinde bir semantik atlas e, oluşturma yönünde. Bu şeyden biraz bahseder misin? E, bu bu çalışmanın hepsi aynı zamanda mı başladı yoksa birbiri ardından mı ilerliyorsunuz Gelecek adımda mesela ne e, önünüzdeki proje ne gibi gözüküyor? çalışmalar aslında birbirinden farklı zamanlarda yayınlansa da deneylere benzer zamanlarda başladık. Laboratuvarın genel olarak amacı doğal algısal süreçleri incelemek olduğu için anlamsal modellerde hem görsel algı hem işitsel hem de dil temsillerine uygulanabildiği için benzer zamanlarda başladı. Ama bunlar ben ilk adımlar olarak düşünüyorum. Temel algısal süreçleri, görmeyi, işitmeyi, dili inceleyen modeller kuruladıktan sonra e, birden fazla modelik eden, birden fazla algıyı aynı anda e, uyararak bu temsillerin incelenmesi bir yol. İkincisi de e, en başta söylediğimiz gibi beyin doğrusal olmayarak e, bilgi işleyen bir makine olarak düşünülürse e, dikkat, öğrenme, hafıza gibi süreçlerin de bu algıları ve e, bu bilgilerin beyindeki temsilleri değiştirdiğini düşünüyoruz. Bunların incelenmesi, bunların modellerimizin içerisine E, iliştirilmesi de bir sonraki yaşama diye düşünüyorum şu anda ben de şeyi sorayım e, bu emosyonel diyebileceğimiz yani bazı kelimelerin nesnelerin özel isim olabilir ya yani nesnel isimler olabilir e, kelimelerin geçmesi beyinde e, duygu bazı duygu merkezlerini tetiklediği zaman farklı görüntüler olabiliyor mu yani sevgi nefret ya da korku gibi şeyler uyandırabiliyor mu öfke gibi Böyle etkiler var ama aslında Bunlar bizim e, temel Algıyı incelerken e, Hoşumuza giden şeyler değil Tam tersine deneyde e, Sorun yaratabilecek deneyin yorumlanmasını Zorlaştırabilecek faktörler e, Onları e, Kelimeleri sınıflandırıp e, Veridin içerisinden temizlemeye Çalışarak e, ilerliyoruz Şu aşamada e, ama bir noktada Tabii ki e, nesnelerin Duygusal olarak algılarının değişimi de incelenmesi gereken önemli bir konu diye düşünüyorum. Bu... Çünkü duygusal zeka denen denebilirse böyle doğru bir terim olmayabilir. Bu benim kullandığım ama yani çok büyük ölçüde to, e, bireysel ve to, hatta toplumsal ilişkileri de etkileyen bir şey olarak ortaya çıkıyor. Yani bunun da ölçülmesinde bu algı mekanizmasında fayda olabilir. Yani bazı isimler kişilerin isimleri vesaire büyük nefret ya da korku duyguları yaratabiliyor. Bu da davranış biçimlerini de etkileyebilir diye. Yani bu, bu konuda da ayrı bir araştırma belki yapmak ilginç olabilir diye aklıma geldi. Evet, katılıyorum dediğinizde. Denekler arasında bizim genel olarak özlemimiz, denekler arasında ortak bir takım temsiller var bilgilerin işlenişine göre. Bir de denekler arası değişken olan kısımlar var. Biz ilk aşamada ortak kısımları inceliyoruz ama farklılıklar da aslında ayrı bir veri zenginliği katıyor. Onların da kendi başına incelenmesi gerekiyor. Evet. Bu Semantik Atlas projesi de aslında çok ilginç ve e, anladığım kadarıyla yayınlanan çalışma yalnızca İngilizce üstünde yapılmış bir çalışma ama diller arası bir karşılaştırma yapmak da herhalde mümkün olabilir. Biraz bu çalışmadan bahsetmek ister misin? E, tabii. Tabii. Semantic Atlas e, projesi aslında e, dil içerisinde anlamsal olarak kelimelerin e, birbirine yakınlığını ölçen e, hesaplamalı e, dil bilim modellerine e, dayanıyor. E, yani bunlar doğal dil işleme süreçlerinde e, büyük veri analizinde sıklıkla kullanılan mühendislik yöntemleri e, ama e, beyindeki temsilleri incelenmek için daha önce kullanılmamıştı. Bu semantik atlas projesinde e, semantik yani anlamsal e, modelleri kullanarak beyin tepkilerini açıklamaya çalıştık. E, sizin de bahsettiğiniz gibi e, denekler bir takım hikayeler dinliyorlar. Farklı e, anlatımcıların e, hayat hikayelerini, karşılaştıkları olayları anlattıkları. Ve ardından bu kelimelerle beyin tepkileri arasında bir model uygulamaya çalışıyoruz. Bu modeli çok farklı özelliklere dayandırmak mümkün ama semantik atlas da anlamsal, Yani kelimelerin anlam olarak birbirlerine yakınlığına dayalı e, modeller kurguladık. E, onlara dayalı olarak beyin tepkisini hangi bölgelerde açıklayabiliyoruz e, diye e, baktık. Ve ardından da e, beyindeki işlevlerin e, farklılıklarını ölçerek e, bir takım bölgelere parsellendi beyin. E, bu şekilde düşünülebilir. E, ve insanlarla ilgili e, kavramlardan, yerlerle ilgili kavramlara e, duygular ve nesneler gibi birçok farklı alt sınıf, anlamsal olarak beyinde farklı konumlara yerleştiğini gördük. Bu çalışmada çok heyecan verici çünkü bu kadar kapsamlı ve yaygın semantik bilgi dağılımına dair bir ön bulgu yok literatürde. Yani ben mesela iki saat boyunca bir hikaye dinlerken hikayen içinde yer alan Her sözcüğü tek tek e, ne zaman işittiysem siz zamanı endeksli olarak o kelimeyi işitmemle benim beynimdeki tepki arasında bir korelasyon kuruyorsunuz ve bütün kelimelerin e, beynimde ne şekilde temsil edildiğini en azından edildiğinin bir büyük haritasını, bir atlasını çıkartmış oluyorsunuz. Bu tabii kelimenin... E, fiziksel özelliklerinden yani işitsel özelliklerinden ziyade anlamıyla ilgili bir atlas ve gerçekten böyleyse benzer hikayeleri Türkçe'de dinlersem eğer benzer bir atlas çıkması beklenebilir. Anlamlar bazında eğer beyin kelimeleri temsil ediyorsa değilse farklı çıkması beklenebilir. Bu da belki senin ileride yapacağın çalışmalardan bir tanesi olabilir mi? Evet bu konuda çalış Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Türkçe ile İngilizce versiyonlarını dinlediğiniz zaman bir hikayenin Türk deneklerde ve ana dili İngilizce olan deneklerde anlam semantik atlaslar birbirine benziyor mu, farklı mı? Tabii kültürel olarak kelimelerin anlamsal yakınlığı da değişebilir. Dolayısıyla bu da kendi başına başlı başına ilginç bir soru diye düşünüyorum. Ama bu konudaki çalışmalarımızı şu anda devam ettiriyoruz biraz da belki o zaman senin yapmakta olduğun üstünde uğraşmakta olduğun önündeki 10 sene için Bilkent'te ele aldığın projelerden de bahsedelim istersen evet. birkaç farklı alt proje var bir tanesi görsel dikkatin beyindeki algısal temsilleri yani görsel uyaranların temsili olabilir işitsel ya da dil temsilleri olabilir Bunları ne şekilde etkilediği üzerine çalışmalar yürütüyoruz? Bu da temel eder. Örneğin ben çevremde bir insanı arıyorsam, bir anahtarı arıyorsam, bir aracı arıyorsam görsel temsiller benim davranışımı etkilemek üzere de nasıl değişiyor beyin içerisinde? Deneklere gene aynı şekilde bir takım filmler izletiyoruz ya da hikayeler dinletiyoruz. Farklı hedeflere odaklanmalarını, onların varlığını izletiyoruz bulgulamaya çalışmalarını istiyoruz ve sonucunda görsel temsilleri ölçüyoruz aynı tekniklerle. E, ve bu dikkatle algı süreçleri arasındaki etkileşimi e, nasıl gerçekleştiğini bize söyleyecek bir çalışmamız bu. İkincisi de e, Türkçe'de semantik atlas oluşturma üzerine az önce bahsettiğimiz gibi bir projemiz var. E, burada da yine hesaplamalı Dil bilim modellerinin ilk başta kurgulanması, ardından Türkçe hikayelerin deneklere dinletilmesi ve Atlas'ın çözümlenmesi gerekecek önümüzdeki yıllarda. E, bu mühendislik uygulamalarının sinir bilime entegre olmasının e, işte önemli sonuçlarından bir tanesi. Bu tersine mühendislik gibi yöntemlerin kullanılabilir olması. Bir diğeri de e, bence... Bu çok büyük veri kümeleri içinde etkili çözümlemeler yapabilecek tekniklerin sinir bilim içinde yer alması. Bunun içinde bu verilerin görselleştirilmesi meselesi de var. Bunların hepsi bence sinirbilime mühendislikten gelen bir katkı sunmuş durumda. Ben açık bilincin e, Twitter sayfasından e, sizin laboratuvardaki e, şeyleri bu, bu, çalışmaların güzel özel özet videolarını e, yerleştireceğim oradan e, bakmalarını e, bütün dinleyenlere öneriyorum Çünkü çok etkileyici şeyler görüldüğü zaman e, anlaşılabilecek e, Peki bir de son olarak bitirirken sen e, uygulama alanları açısından konuşurken e, bu Beyinde olan bitenin kodunu çözerek eğer öyle diyebiliyorsak tersine mühendislikle e, deneyimin içeriğini anlama e, meselesinde rüyalardan da bahsettin. Prensip olarak şu mümkün gözüküyor sizin yaptığınız çalışmalar sonucunda e, bir insan e, rüya görürken e, dış uyaranlara bağlı olmayan bir şekilde bir görsel içerik e, üretiyor o kişinin beyni. <gülüyor> Dışarıdan bakarak rüya gören bir insanın aklından neler geçtiğini, neyin rüyasını gördüğünü anlamamıza imkan yok. Ama bu kişi fonksiyonel görüntüleme cihazının içindeyse o anda sizin modeliniz e, aklından neler geçtiğini, o anda neler görmekte olduğunu işte bir perdeye yansıtarak bize bir görsel e, sunumla e, karşımıza getirebilir gibi gözüküyor. Bu... Bu tür çalışmalar ya da düşünceler var mı? Bu, bu da aslında çok bana e, devrimci, yenilikçi, ilginç bir e, alan gibi geliyor. bu gerçekten çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Bu konuda Tarımsal Mühendislik çalışması şu ana dek bir tek 2000 benim bildiğim kadarıyla 2013 yılında Science dergisinde yenilenen Japonya'da bir gruptan gelmiş durumda. Yani bu, bunun dayandığı temel aslında örneğin görsel bir uyarını siz izlerken oluşan beyin tepkileri aktivasyonuyla imgeleme sırasında ya da rüya sırasında imgeleme sırasında oluşan tepkiler birbirine benziyorsa normal görme sürecinde oluşturduğumuz modelleri imgeleme sırasında da kullanarak bir çözümleme yapabiliriz. Tabii ki bu benzerlik %100 değil dolayısıyla modellerin başarısı da kısıtlı olacaktır. Ee, ama yapılabilirse gerçekten dışarıdan erişimimiz olmayan bir süreci e, izleyebilme imkanımız olacaktır. Ama bu e, çok kolay bir araştırma alanı değil. E, bu problemin de e, ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, ben görsel bir uyaran gösterdiğimde e, tetkileri kaydettim diyelim. Buradan geri çözümleme yaptığımda gerçekten gösterilen uyaranın ne olduğunu biliyorum. Yani kendimi doğrulama şansım her zaman var. Rüyada maalesef bunu yapmak çok kolay değil. E, çünkü rüya gören kişinin birebir e, %100 doğrulukla hatırlayıp size aktarması gerekiyor. İçeriği arttı takdirde doğrulayamıyoruz. Yani rüyalara ee, müdahale imkanımız olamayacak mı daha bir süre? <gülüyor> e, yani çok e, ilk aşamalarındayız diyelim e, bu rüya araştırmalarının. Bu aşamada e, yapılan çalışmalarda genellikle çalışmalar. Denekleri rem aşamasındaki uykudan uyandırıp ne hatırladıklarını sorarak bilgi elde edinmeye çalışıyoruz. Yani modelimizin çözünlediği görüntülerle ne kadar doğruluk payı elde edebiliyoruz bunu anlamak için. Dolayısıyla bu aşamada yeterince sınama yapılmadan bir sonraki aşamaya geçmek kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet tabii bir de yani değişik koma hallerindeki insanların E, zihni faaliyetlerinin ne olduğu konusu da çok tartışmalı bir konu. Hatta bazı koma hallerinde işte hayatlarına son verilsin mi verilmesin mi tartışmaları yasa e, önünde de aslında tartışmalı bir mesele. Oraya da yani başka türlü bize bir e, cevap veremeyecek insanların aslında beyinlerinde olan bitenler e, sayesinde bir şeyler anlatabiliyor olmaları böyle bir e, modelle mümkün olduğu ölçüde çok önemli bir bu tersine mühendislik yöntemlerinin sonucu olarak herhalde düşünülebilir. Peki galiba zamanımızın da sonuna geldik. Beyin görüntüleme konusunda yenilikleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Bilkent Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği bölümünde öğretim üyesi ve aynı zamanda sinir bilimci Tolga çukurdu tolga çok teşekkür ederiz çok teşekkürler çok teşekkürler bu programda konuştuğumuz görsel materyali Twitter sayfasından izlemeniz mümkün açık bilinç etiketiyle bulmak mümkün ya da açık bilinç com adresinden koordinatlara erişebilirsiniz açık de de programın podcastlerini dinlemeniz mümkün Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık bilinç. Ben Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz. Şöyle de ufak bir not koymak lazım. Bu program daha önceden yapılmış bir kayıttı. Dolga çukurla dolu ve şeyden önceydi. Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlerin savcı tarafından e, televizyon üzerinden sübliminal mesaj yani eşik, eşik aldı bu 16 Haziran'da kaydedilmişti çok önceden yoksa sübliminal mesajlarla ilgisi yoktur bu ayrı bir teknoloji bundan savcının da haberi olduğunu hiç zannetmiyorum zaten bilim bu yönde gelişiyor savcının e, bilimden de pek haberi olduğunu zannetmiyoruz zaten evet bu şekilde açık e, gazeteyi de bitiriyoruz Ve Hepinize günaydın diyoruz Günaydın Günaydın, günaydın. Açık gazete.